Una vez más, emisiones cacatúa abre la puerta de la jaula y deja a sus ondas esparcirse por el aire. Estamos volando, nilo. Sí, sí, sí. Ay, uy, ay, por aquí me llega una onda. Creo que ah, hay por atrás. Creo que son las emisiones. Son son las emisiones cacatúa que están aquí de nuevo. Sí, cada vez las siento más. Pero dónde estamos? Estamos en el sostenido dos tres cinco cuatro este con bemol cinco uno tres dos Uy, mira Aines le ha llegado también las emisiones eh, sí estamos aquí en el Instituto Francés de Estambul eh, Estamos en le French Institute. Yeah. Alors, euh, parle ah. français, quoi. Yeah, un peu, un peu. Un no. peu, un peu. Moi aussi. <rire> ah, Elul. Moi aussi, un peu. Elul, comment ça va? Ça va bien, ça va. Et toi, Inès, comment ça va, Inès? Ça va très bien, ça va très bien. Alors, euh, est-ce que vous avez ouvert vos micros? Les ah, micros, oui, ils il si. les ouvrent? Oui, bien sûr. Bien sûr, le micro a aussi le, corp. Le, corp. le corps, le corps. Ah, les corps, les corps. Ah, les corps. Les corps, il est ouvert aussi, c'est très bien parce que il nous faut beaucoup de réception et beaucoup d'émission. Nous on est en train d'émettre et vous recevez nous. Attention pour les air air à et pour Inès. Oui, Inès qui est aussi avec nous. Mais Eylül, euh, dis-nous comment on ouvre le micro ici à l'Institut Français à Istanbul. D'accord. Uh, merci bien. Ranche ennilo. Uh, Teşkilat Ranche Vennilo. Madde'den yükselen dalgalar İstanbul'a ulaşıyor. Özel Sayı İstanbul baskısı mütevazı ama kararlı bir biçimde geride bıraktığımız yılın başından bu yana etkinlikler düzenledi ve söylem ile performansın ilişkisini incelemeye çalıştı. Başlangıçta hepimize biraz mulak görünen performatif yayın fikri, yaptığımız geri bildirim atölyeleri, üretim sürecine dair oynadığımız oyunlar ve an itibariyle geliştirmekte olduğumuz terminoloji çalışmasıyla çok daha anlaşılır hale geldi. Dansın da kendi içinde bir söylem biçimi olabileceğini bir kenarda tutarak dans ve performans üzerine tunturaklı ve katılaşmış bir dille konuşamayacağımızı ne zamandır fark ediyorduk. Özel sayı projesiyle dil, düşünce ve eylemin ilişkisini unutmaksızın daha esnek ve daha yaratıcı bir ifadenin belirmesine yardımcı olmaya çalıştık. Belki de bu radyo yayını örgütlemeye çalıştığımız anlatı biçiminin ilk performanslarından biri olacak. Dileriz emisyon kaka gönderdiği ses dalgalarıyla yüzdürdüğümüz şişeler herkese ulaşır. Ee, yayınımıza chat özelliğiyle katılabilirsiniz ve bize yayın kalitesiyle ilgili geri bildirim verebilirsiniz. Açık mikrofon İstanbul'a hoş geldiniz. Okaner gene performansı için teşekkür ediyoruz. Şimdi Seçil Demircan'ı bırakıyorum mikrofonu. Takım elbisesi güvenlik görevlisi yanıma geldi ve konuşmamız esas. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bahçesinde uçurtma uçurmaya çalıştığım günlerden bir gün, takım elbiseyle güvenlik görevlisi yanıma geldi. Ve konuşmamız esnasında bana şu soruyu yöneltti. Uçurtma uçurmak için iznin var mı? Merhaba, ben Seçil Demircan. 1984 Topak doğumluyum. Çerkez'im. 2003 senesinde Yıldız Teknik Üniversitesi'ne dans okumak üzere İstanbul'a geldim. Ve 2003 senesinden itibaren İstanbul'da ikamet etmekteyim. Samsun'da, yani büyüdüğüm yerde, sanatla ilgili bilgilere ihtiyaç duyardım. Kültür Sanat Yayını olarak takip edebildiğim iki dergi vardı. Milliyet Sanat ve Hürriyet Gösteri Dergileri. Bunun dışında gazetelerde haber varsa haberleri kesip saklıyordum. Zeynep Tambay'ın röportajının dergiye çıkmasıyla üniversitede dans bölümü olduğunu öğrendim. Fakat modern dansla ilgili hiçbir bilgim yoktu. İnternetten araştırma yapmaya çalışıyordum. Ve internette ulaşabildiğim bilgi de yoktu. O dönem Dans Centrum sitesinden Seren Hanım mailime cevap veren tek insandı. Üniversiteyi kazandıktan sonra ilk dersin sonunda hocama paralel pozu ne olduğunu sordum. Dergide gördüğüm haberlerde büyük kuruluşların, sanatın, sanatçının, dansın yanında destekçi olduğu yöndeki cümleleri bana İstanbul'u büyülü bir yer olarak düşünmemi sağlıyordu. Samsun'da istediğim, ihtiyacım olan bilgiye ulaşamıyordum. Halen İstanbul'un dışında başka şehirlerde dansın ne şekilde yaşandığı, dans neyle ne durumdayız, ne biliyoruz, ben bilemiyorum, göremiyorum. İnternette sosyal iletişim sitelerinden dansla ilgili haberleri öğrenebiliyoruz şu anda. Bilgi sahibi olabiliyoruz. Peki biz bu bilginin içinde nerede yer alıyoruz? 90'lı yıllardan sonra vakıfların kültür sanat bilimleri sayesinde birçok dans tiyatrosu topluluğu ülkemize gelmiştir. Son yıllarda yine birçok toplulukla tanışma fırsatımız da olmuştur. Özellikle Dünya Dans Günü kutlandığı ve bunun bir hafta boyunca her akşam farklı isimlerin sahnede olduğu festivaller varken, şimdi bir hafta süren ve o zamanki gibi festival nitelinde olan kutlamalar yapılmıyor. Kutlama yapılıyor tabii ki ama bir şeylerin dahilinde kutlama yapılıyor. Ya da önceden festival düzenleyen kurumlar artık düzenlemiyor. Dans seyircimiz mi yok? Hayır, var. Ve gayet de bilinçli bir seyircimiz var. Üniversitelerde hocalarımızın vermiş olduğu dersler, halen üniversitelerde seçmeyi ders olarak dans dersine verilmesi, atölye çalışmaları, festivaller, sosyal projeler, özel topluluklar, solu işler, etkinlikler. Peki aktif olarak iş üreten arkadaşlarımızın salonları ne kadar doluyor? İş üreten arkadaşlarımızın haberleri ne sıklıkla gazetelerde, dergilerde yer alıyor? Ve biz, seyirci olarak neredeyiz? Son iki yılda İstanbul'da aktif olarak sahnelenen, hala sergilenmekte olan birçok iş var. Bir dans seyircisi sadece dansı sevdiği için benden, herhangi bir dansçıdan, herhangi bir iş üreten dansçıdan daha fazla dans gösterisi izliyorsa, burada bir sorun var demektir. Dans ne kadar bizden biri? Yıldız Teknik Üniversitesi Dans Ana Sanat Dalı öğrencilerinin yaptığı genç koreograflar etkinliğinde üç yıl ben de görev aldım. Biz bunu yaparken çok emek sarf ederek cebimizden oluşturduğumuz az bir bütçe ile sahne olmadan stüdyoyu göster alanı dönüştürerek üniversite sistemi içinde bir şekilde var olmaya çalışarak yaptık. Bölüm kapatılıyor söylemlerin olduğu sene yani geçen sene Bölümün taşınmayla ilgili bir süreci vardı. Taşındı, taşınıyor derken bu sene taşındı. Geçen sene dördüncüsü yapılması planlanırken olmadı ama bu sene kaldığı yerden devam ediyor olacak. Genç Koregraflar seyircisi ilk sene 100, ikinci sene 125, üçüncü sene 145 oldu. Neden sayı veriyorum? Çünkü seyircide artış olması senin görünümündeki artıştır. Aslında burada şöyle bir durum daha var. 145 değil 200 olabilirdi. Yıldız'da, Beşiktaş'ta merkezde olan bu etkinliğe en son 200 kişi gelebilecekken, sanatın merkezden uzaklaştığı bu sene Davutpaşa'da yapılacak olan etkinliğe kaç kişi gelecek? Üniversitelerde dans bölümlerine yapılan başvuruların sayısının azalma var mı? Sistemler kendi içinde isteğe bağlı ya da değil değişkenlik gösterebilir. Biz bunun karşısında nasıl duruyor olacağız? Sınav baraj puanı yükseldiyse daha çok çalışarak, ki ben aslında ikinci salımda kazandım üniversiteyi ama yani bu sistemin doğru olduğunu da söylemiyorum. İçinde var olmadan bir şeyler yapılamayacağını düşünüyorum sadece. Biz dansı nasıl yaşıyoruz? Sadece kendi grubumuzla ve bedenimizle mi? Başka bedenlerle ve gruplarla ilgilenmeyerek mi? Sahne sanatı alanı içerisinde sadece bir tek dans varmış gibi mi? Güncel sanat olaylarını, sosyal toplumsal meseleleri, farklı disiplinleri takip etmeden mi? Bunlar bizim dansçı kişiliğimizin, dansçı kimliğimizin içerisinde nerede yer alıyor? Biz meslektaşımızın yaptığı işleri ne kadar bilgi sahibiyiz? Biz meslektaşımızın ürettiği işleri ne kadar izliyoruz? Ya da üretilen işleri izlediğimizde nasıl paylaşımlarda bulunuyoruz? Anlamadığımız şeylerden mi korkuyoruz ve en tanıdık cümleleri kuruyoruz? Ya da anlamadığımızı söylemekten mi çekiniyoruz? Ya da anlamak mı istemiyoruz? Ya da bunlara hiç mi ihtiyaç duymuyoruz? Dans ne kadar bizden biri? Kaç yaşında? Sağlığı ne durumda? Kaç kişi çevresindekilere yaptığı ya da yaşadığı hayatı Başka tanımlarla anlatmıyor ki. Bal öğretmenliği okuyorum, sana dokuyorum, spor öğretmenliği okuyorum gibi. Her şeye rağmen iş üretmek nasıl olabilir? Ya da alanına ilgileniyor olmak. Kiraya demen gerek, yemek yemen gerek, motiv olman gerek. Onaylanma ihtiyacını olan insan buna gerek duymadan nasıl iş üretebilir? Gece ikiye kadar alanıyla alakası olmayan bir işte çalışıyorsun. Sabah sekiz buçukta bayı dersine gidiyorsun ve iş üretiyorsun. Okul döneminin süresince yaşanılan süreçler mezun olmakla birlikte değişkenlik gösterirken, ya bu şekilde iş işte. üreten kişi ne kadar daha devam edebilir? Ya da bu yolda yaşadığı sıkıntıları nasıl ya paylaşabilir? Özellikle sigortasız sekiz saat çalışmanın karşılığı otuz ya da elin lirayken. Geçtiğimiz yıllarda Ankara'ya bir konsolosla festival başvurusunda bulunmak üzere vize almaya gittiğimde görevli dansçı olduğunu nereden bileceğim diye bir soruyu sordu. Ben de diplomamda yazıyor dedim. İyi ama nereden bileceğim dedi. Dans federasyondan belgen yok mu? Ve ben de bizim bir dans federasımızın olduğunu hatırlattık için kendisine teşekkür ettim. İslam Bey. Şimdi Erdem Gündüz'le Türkiye'de dans konseyi, pardon, sanat konseyi var mı adlı çalışması üzerine konuşacağız. Merhabalar. <gülüyor> Merhaba Erdem. Ben Erdem Gündüz. 1979 Ankara doğumdum. <gülüyor> doğum <gülüyor> um, Türkiye'de bir sanat konseyi var mı? Bu aslında uh, benim aynı zamanda tez eser metnim. Um, ve Türkiye'de bir sanat konseyi var mı diye sorgulamam. Genelde hep şöyle anlaşılıyor işte. Bunun bir e, İngilizlerin anladığı şekilde e, Türkiye'de e, bir art council anlamı e, ne alemde diye soruluyor. E, ama bir başka bir öneri de az önce Seçil Demircan'ın bahsettiği gibi belki de. Çünkü bir takım maddi olanaksızlıklardan ve hani maliyetlerin işte ya da gelirlerin giderleri karşılamadığından bahsetti. Ve işte bu işin aslında bir endüstrisinin olmamasından yani dans endüstrisinin daha Türkiye'de yerleşmediğinden bahsetti. Kaldı ki aslında tiyatro içinde şu an bu gelir gider dengesi bakanlar tarafından dile getirilmeye başlandı. Aynı durumu as, keşke e, belki bu bakanların dikkatini çekebilmek amacıyla yaptığım bir aslında proje ve bu projenin işte afişinde de bu iş Kültür Bakanlığı'ndan destek almamaktadır yazıyor. Biraz provoke ediyor. E, ha, bu iş gösterildi mi? Hayır gösterilmedi. Neden gösterilmedi? Çünkü evet sahne ve işte dansçı giderleri gibi, ışık giderleri gibi birçok giderler var. Peki, ee, bunun e... belki tek yöntemi, biraz karışık gizliyoruz ama tamam. belki bunun tek yöntemi sokaklara çıkmak ve kendi sesimizi <gülüyor> duyurmak, dans ederek. Ee, zaten bu amaçla da bu projeyi e, daha önceden tarla başında bir e, buluşmada yapmıştım kapalı bir, e, bir sanat e, gününde. E, belki bunu işte istiklalde, sokağın ortasında yaparak e, bu ayın içinde bu gösteriyi de e, daha çok insana ulaştırma niyetindeyim. E, bu sayede hani belki kapıları tutanlardan biraz daha Uzaklaşmış olacağız. Şimdi e, Türkiye'de bir sanat konseyi var mıdan kastettiğimiz ya da benim kastetmek istediğim e, roman e, koreografla e, çalıştığım zaman kendisinden de birçok e, öneriler almıştım. Ne, e, e, bu çalışma e, ne zaman <gülüyor> olmuştu? Bu iki sene önce olmuş. <gülüyor> herhangi bir tam bir kapsan sene kapsam içerisinde oldu. mi şey değil mi dans buluşmada ya da çatının çatıda dans çatı deneyinin emotional body uh, coaching projesinde çalıştığımız Kozminle uh, çalıştığımız bir uh, çalışma sonucunda çıktı. Politik beden üzerinden uh, çalışarak uh, yola çıktık. Hani ben kendi adıma kendimin zayıf olduğu noktalar üzerinden yola çıkarak gittim. İşte nedir? dil benim zayıf olduğum nokta, işte a, hızlı hareket etmekten hoşlanmıyorum. Ya evet o zaman hızlı hareket etmek benim zayıf olduğum nokta diyerek yol kat ettik. Burada roman koreografi dediği ya da örneklendirdiği şey a, bir enstitü olaydı. Siz dans etmek için daha kolay yolunuzu bulurdunuz. Yani nasıl? atıyorum. Ben bir festival yapmak istiyorsam ki seçildim. Mesela bunun güzel bir örneği Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir e, festival düzenliyor. Ya da e -dance festivalimiz var. E, beşincisi oldu. Hani kim festival yapmak istiyorsa... Altıncısı oldu bu arada. Evet, altıncısı oldu. Kim festival yapmak istiyorsa ona e... Bir miktarda, yani büyük bir miktarda para ayrılıyor. Bu sayede işte birçok şeyi düzenleyebiliyorsun. Ya da ben bir koreografi yapmak istiyorum, gidiyorum başvuruyorum bu bağımsız kuruma ve bana diyor ki, ha evet güzel, sana şu kadar verebilirim. Ya da ben DVD'lerimi yurt dışında dağıtmak istiyorum, bana 500 DVD basabilecek ve bunları gönderebilecek para veriyor. Hı -hı. Ee, gibi ya da ben iş yapmak istiyorum, yeni bir eser oluşturacağım, bana bir e, fon veriyor ve ben bununla e, gösterimi yapıyorum. Hemen Türkiye'de. soru soracağım. Ee, bu e, sistem, yani fon verme sistemi de kendi içerisinde sorunlar barındırmıyor mu sence? Çünkü aslında e, güncel sanat alanında da böyle bir sistem e, var yurt dışında fakat bunun içerisinde de işte gerçekten sanatçının meziyetini değil artık birazcık da e, moda değeri olup olmamasına yönelik e, bu tür değerler verildiğine yönelik e, eleştiriler geliyor. Dans'ta da bunun riskini görmüyor musunuz? Bence çağdaş dansta şu an olan e, hikaye ya da koreografın yapmak istediği ya da yaptığı şey niyetiyle ilgili ya da sanatçının yapmak istediği niyetine göre değişir. Evet, bir fon alır, bunu e, kerane'de gidip kızlarla yiyip, otelde e, içip yiyip ve bunları fotoğraflandırıp sunadabilir Bu da bir iş olarak ve bu da bir su, iş olarak sun olabilir, sunulmuş diyorsun. ki örnekleri de var. Ama burada işte e, İngiltere gibi e, konseyleriyle ünlü bir ülkede bile işte vatandaşın vergisi nereye gidiyor gibi bir e, durum ortaya çıkıyor. Bu, burada, Bazen bu, bu, bu tip tartışmalar kesinlikle. oluyor. Kesinlikle. Buradaki niyet tabii ki e, sanatçının yaparkenki niyetine. Ama niyetleri nasıl ölçebilir bu konsey? Orada da sanırım o oluşturan konsey oluşturan üyeler Buradaki önemli. konsey tabii ki benim bahsettiğim konsey bağımsız bir konsey ve işin iyi ya da kötü olduğunu kanaatini verecek bir konseyden bahsetmiyorum. Zaten bahsettiğim Böyle bir konsept değil benim bahsettiğim. Benim konsept bahsettiğim daha çok mali problemler ve bu yoksa hani dans çok az insanı ulaşacak ve belki popüler sanat pop sanatında olduğu gibi bütün halka ulaşmayacak ve kendi kendine yok olup gidecek. O zaman son dakikalarımızda da şunu sorayım sen aslında bu şiarla bir performans işi yaptın. Evet. Bu performans içinde de özellikle öykünme, ödünç alma, sahiplenme. sahiplenme gibi kavramlar ön plana çıkıyordu. Ve bunu aslında bir manifesto gibi de sundun. Bundan kısaca bir bahsedelim, toparlayalım dedim Tabii ben. Tabii ki, evet. Küçük bir manifestomuz var. İşte aşk her yerde. İki, her canlı ölümü tadacak. 3 Benim son işim kötüydü. 4 Bir işin sanat eseri olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? 5 Sanat nesnesiyle benim aramda nasıl bir ilişki var? 6 Türkiye'de bir sanat konseyi var mı? ...şeklinde manifestomuz. <gülüyor> Ve aslında bu Mustafa Kaplan'ın... ...10 sene önce yaptığı bir işti değil mi? Aslında Mustafa Kaplan'ın... <gülüyor> ...10 sene önce yaptığı işe... ...atıfta bulunuyor ama... ...gerçekte Orif ...bir dans dizisini ben... E, ...3 ya da 5 defa tekrarlıyorum. E, buradaki niyet... ...sahiplenmenin nasıl... ...olduğu ya da nasıl olup... ...olmaması gerektiğiyle ilgili de değil. Buradaki niyet sadece bir nesne, yani dansta da bir nesne olabilirin altını çizmek belki ve bunun da bir sanat belki popülerleştirmek. Ne dedik derdimiz işte söylenme, performans. Evet. Ne diyorum ve ne yapıyorum? Belki bütün olay her şeyin arkasındaki kavramlar, idealar ve yaşam çok teşekkür ederiz Erdem ben teşekkür ee, ederim Erdem bu işi bitirme tezi olarak aslında bitirme tezinin dahilinde kurgulamıştı umarız kendisi e, bunu sahneleme gösterme imkanı bulur görünüşe bakılırsa bunu sahnelerde değil kamusal alanlarda e, gösterecek şimdi e, sırada Dilek ve Steven Şam var onlar bize bir performans sunacaklar Birazdan, ya da bir sunum yapacaklar. Arkadaşları da beraber geldiler. kendileri Sanırım kendilerine daha iyi anlatırlar. O yüzden şimdi mikrofonu ufak ufak onlara bırakıyorum ben. A ver, which is the track here? Which is the track? Esse son. Maybe I can just talk the track is here. a little bit that uh, Our company is Atmasyon Dans Kumpanyası. Türkçe'ye geçeyim, <gülüyor> şimdi çalıştığımız bir projemiz var, adı Sufle. İlk defa 8 Mart'ta Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Beş kişilik bir grubuz ve hem performansımızın hem de bizim birikimimizi oluşturan bir takım seslerin yayınını yapacağız. E, grupta olan Yasin de bizimle beraber. Yasin Merhaba, Yasin ben. Ee, Bilgi Üniversitesi sahne sanatları alanının son sınıf öğrencisiyim. Ee, 30 yaşındayım. Bugüne kadar e, hanesi olan birçok yerde çalıştım. Hapishane, e, kütüphane e, ve kahvehane mesela. E, dün akşam da hastanede nöbetçiydim. Nöbetten çıkıp geldim. E, Souffle gösterisinde hocam euh, Dilek Dervişoğlu ve çalışıyorum. Euh, Hepinize selamlar, saygılar diliyorum. Bonjour, bonjour à tous. Steven Chan, Compagnie de Danse Atmation, Atmation Compagnie, professeur à Bilg Üniversitesi. Je suis convaincu que le rôle de l'artiste est de rapprocher l'humain de son origine. L'artiste est l'humain idéal. Celui qui doit créer du lien, créer du rêve et créer le partage.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 Merhaba, ben Berna. Berna Kurt. Halk alanında Kurt Ben. Halk dansı alanında icra ve araştırma çalışmaları yürütüyorum. Ee, kısaca size Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu'ndaki çalışmalarımızdan ve ağırlıklı olarak da doktora tezimden bahsedeceğim bugün. Ee, Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu, kısaca BGST diyelim. Ee, ağırlıklı olarak Boğaziçi mezunlarının kurduğu bir topluluk. 94'te kuruldu. Ben e, topluğa 2000'de katıldım. E, müzik, tiyatro, dans, Toplumsal araştırmalar ve yayıncılık çalışmaları yürütülüyor BGST'de. E, bu çalışmalara farklı düzeylerde katılan, işte destek sunan e, birçok üyesi var. Benim içinde bulunduğum dans alanında ise halk dansları ile farklı dans türleri, oyunculuk, okuma araştırma çalışmaları yürütülüyor yıllardır. E, son dönemde ne yapıyoruz? Bir grup e, dansçı, tiyatrocu ve mülisiyenlerle birlikte karşılaşmalar adı bir oyun çıkardı. E, şu anda onu sergiliyor Garaj İstanbul'da. E, ayrıca e, Türkiye'de beden müziği alanında çalışmalar yürüten Kekeçay ile birlikte e, beden müziği ve dans çalışması yapıyoruz. E Kardeş kardeşlikler projesini 20. yılı e, vesilesiyle çeşitli etkinlikler planlıyoruz bir yandan. E, son olarak Mimesis e, sahne sanatları portalında internet yayıncılığı yapıyoruz. E BGST'de <gülüyor> Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü geleneğinin de etkisiyle e, halk danslarında hakim olan milliyetçi paradigmalardan kopan e, çoğulcu bir yaklaşım hakim. Geleneksel danslar üzerine sahneleme çalışmaları yürütüyoruz ağırlıklı olarak ve e, sanatsal süreçlerde mümkün olduğunca katılımcı bir e, atmosfer, ortam, yapı kurmaya çalışıyoruz. E, benim doktora tezim de e, aslında dedik çalışmalardan beslendi fazlasıyla. E, Kasım sonunda savundum iki ay önce tezimi. Türkiye'de halk danslarının sahneleme politikalarını inceledim tezimde. Sahnelemeye yönelik söylemleri ve estetik yaklaşımları değerlendirdim. Ben bir süredir dans yazıları yazıyorum. Özellikle de bugünün halk dansları sahnesine yönelik çeşitli analizler yapmaya çalışıyorum. Halk danslarının sahnelemeye yönelik politikaları tarihsel, siyasal ve toplumsal bağlamla ilişkili bir şekilde incelemek istedim. E, bu tür bir çalışma tarihsel bir çerçevenin gelişmesine katkı sunar dedim ve gösteri e, değerlendirmelerine de yardımcı olur diye düşündüm. E, bugünün sahnesine hakim olan eğilimleri işte hangi bağlamlarda, ne şekilde oluştuğunu incelemek istedim. E, kısaca yöntemsel olarak şunu söyleyebilirim: yazılı kaynakların söylemânına izin yaptım. İşte incelediğim dönem 50'ler-80'ler arası olduğu için sınırlı da olsa görsel kaynaklardan beslendim. Ayrıca 70'li ve 80'li yılların halk oyuncularıyla görüşmeler yaptım. Çalışmada milliyetçiliğin bir kurgu olduğu düşüncesinden e Erics Hobsbawm'ın e milliyetçiliklerin milletlerden önce geldi tespitinden yola çıktım. Çalışma ilerledikçe halk dansı sahnelemelerine yönelik özcü ve milliyetçi söylemlerin belli bir süreklilik içinde olduğunu fark ettim ama özellikle 50'lerden sonra çeşitli kırılma noktalarının da olduğunu gördüm zamanla mesafeli durduğum tırnak içinde Türk halk oyunuları tabirinin icat edilmiş bir geleneğe işaret ettiğini gördüm ve e, bu geleneğin tarihsel seyr içindeki işte süre, sürekliliklere, kırılma noktalarına bakmaya çalıştım. E, ulus inşaa döneminden 80 80'li yılların ortalarına kadar uzanan bir sürece baktım ve bir dönem yaptım. Birincisi ulus inşaa dönemi. E, Cumhuriyet rejimini inşa edildi, tek parti yılları, işte Demokrat Parti e, yıllarına 50'lere kadar olan dönem. İkincisi geçiş dönemi, ki esas incelediğim dönem bu, 50'lerle 80'lerin ortalarına kadar olan dönem. E, sonuncusu da e, 80 sonrası yakın tarihli, sahne odaklı dönem. E, geçiş dönemini ulus inşadan ayıran temel unsur, ulus devlet rejiminin kültürel stratejilerin tek belirleyen olmaktan çıkması. İşte halk dansı çalışması yürüten hem özlenen hem de yaklaşımların çeşitlenmesi. Son dönemin yakın tarihli sahne odaklı dönemin belirleyici unsurları işte e, halk dansları alanındaki eğitim ve profesyonelleşme çabaları bir de milli kimliği aşan kimlik politikaları. Çalışmada 19. yüzyıl sonlarından itibaren farklı ülkelerdeki halk dansı derleme, standartlaştırma, yaygınlaştırma ve sahneleme çalışmalarından ve geleneğin icadı denemelerinden örnekler verdim. Bunlarla Türkiye'deki uygulamalar arasındaki benzerliklerden bahsettim. Ee, bu tür toplumsal mühendislik çalışmaları geleneksel dans malzemesinin işte derleme çalışmalarıyla keşfedilmesi ve sahneleme çalışmalarıyla e, değiştirilmesi, ritüelleştirilmesi ve kurumsallaştırılması anlamında ortaklıklar taşıyor. Bu doğrultuda işte Selim Sırrı Tarcan'ın 20'lerdeki ünlü Tarcan Zeybe'yi çalışmasından ve 30'lu ve 40'lu yıllardaki halk evleri faaliyetlerinden bahsettim. Geçiş dönemini incelerken özellikle e, dönemin halk dansı temalı tartışmalarına odaklandım. Çatışan söylemlere, yaklaşık farklılıklarına baktım. İncelediğim dönem 60'lar, 70'ler, 80 80'ler. Dolayısıyla kutuplaşan siyasi bir ortamın da etkisiyle genellikle ikili karşıtlıklar e, etrafında kurgulanan söylemler söz konusu. İşte, milli kültür karşısında halk kültürü, Türk folkloru ya da Türkiye folkloru tartışmaları statik folklor, dinamik folklor yaklaşımları vesaire. E, statik dinamik folklor yaklaşımların merkezinde aslında otantiklik e, sorusu var. Yani halk danslarını sahnelerken ne kadar değiştirebiliriz gibi temel bir soru var. Bunu ben estetik ve politik bir mücadele zemini olarak ele aldım ve işte otantik oldu varsayılandı diyeceğim. Bu icraları korumaya yönelik özcü ve milliyetçi söylemler hakimdi. E, ben ise bunları halk dansı sunumlarının bir çeşit sahne sanatına dönüşme sürecinde estetik arayışlarının sınırlarını belirlemeye yönelik bir iktidar mücadelesi olduğunu söyledim. Belli başlı odaklara baktım bu dönemde sahnenin ince etkide bulunan bir tanesi halk oyunculuk ortamının kurucu öznelerinin yurt dışındaki festival ve yarışma deneyimleri. İkincisi, Türkiye'de seyredilen yabancı toplulukların özellikle de Sovyetler Birliği'ndeki e, Moiseev Dans Topluluğu'nun etkisi. E, 75'te kurulan Devlet Halk Dansları stilize dans estetiği ve son olarak 70'lerde, 80'lerde yaygınlaşan işte Türk Halk Oyunu yarışmaları ve sahne düzeni anlayışı. E, Devlet Halk Dansları topluluğu, topluluğu önemli çünkü 80'lerde e, Türkiye'deki sahneleme çalışmalarına damgasını vuruyor. Bu topluluğa baktım, kuruluş süreci, sahneleme anlayışı, temsil politikaları bağlamında ve genel olarak topluluğun temelde homojenleştirilmiş bir Türk kimliğini temsil ettiğini ifade ettim. Ee, ayrıca 70'lerden itibaren yaygınlaşan halk oyunu yarışmalarına odaklandım. İşte yarışmaların kurallarına, kategorilerine, kriterlerine genel olarak baktım. Dönemi sahne düzeni olarak tarif edilen ve bugün de çok etkileyen sahneleme biçimini inceledim. Ee, bu sahne düzeni otantik olduğu varsayılan danslara işte müdahalenin bayağı sınırlandığı bir dönemde ortaya çıkıyor ve bu yüzden de dansların kendisine değil de sahne üstündeki çizgilere ya da mizansenlere e, müdahale ediliyor bu düzende. İşte temsil stratejilerine baktım bu düzenin, çalışma ve prova ortamına baktım, seyirciyle nasıl bir kurul, e, ilişki kuruluyor ona baktım ve bunu da ana akım sahnelimi anlayış olarak tanımladım. Bunun dışında konumlandırdığım iki kurum var, bir tanesi Dostlar Hasat e, Çağdaş Halk Oyunları topluluğu, Dostlar Tiyatrosu'nun içinde kurulmuş bir grup, e, ikincisi Boğazi Üniversitesi Folklor Kulübü, benim de bir dönem üyesi oldum. Onların sahneninli çalışmalarını e, geleneksel malzemeden hareketle özgün ya da çağdaş yorum geliştirme çabaları olarak değerlendirdim. E, çalışmada farklı ülkelerdeki e, uygulamalardan örnekler verip karşılaştırmalar da yaptım. E, Sahne estetiğinin şekillendirmesinde uluslararası etkileşimini önemli vurgulamaya çalıştım ve bu e, etkileşim tarihsel akışı içinde de Türkiye'yi etkileyen 3 uluslararası model tanımadım. Son olarak bunlardan bahsedeceğim. Birincisi ulusal hareket formlarının inşası. E, bu modelde biraz önce bahsettiğim gelenin icat örnekleri, işte standartlaştırma, yaygınlaştırma çalışmaları var ve genel olarak ulus devletin görsel imgesi kurgulanıyor. E, farklı coğrafyalarda, farklı bağlamlarda ortaya çıkıyor ama ortak noktaları milliyetçi hareketlerle eş zamanlı olarak ortaya çıkmaları ve ulus inşaat süresindeki çalışmalara malzeme oluşturmaları. İkinci model, stilize hareket koronu ile iktidarın siyasal temsili. E, bunun öncüsü Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nde Igor Moiseyev öncülüğünde yapılan sahneleme çalışmaları. Önce sosyalist ülkelere yayılıyor, daha sonra dünyanın geri kalan birçok ülkesinde Türkiye'de dahil olmak üzere. Türkiye'de ise e, 75'te kurulan Devlet Halk Dansları Topluluğu özellikle bu modeli takip ediyor. Üçüncü ve son model bugün, bugün en çok etkileyen model aslında. E, ben ona profesyonel dans sahnesinde melez Hareket Şovları dedim. E, modelin öncüsü 90'ların ortalarından itibaren tüm dünyayı işte çok etkileyen Riverdance ve Lord of the Dance gibi prodüksiyonlar. Bunlar yerel kültürel unsurlardan besleniyor ve kültür endüstrisinin bir parçasında haline gel geliyor. Küresel gösteri ya da show formları. 99-2000'lerden itibaren Türkiye'de de başta işte eski adıyla saldızoltudan şimdi Anadolu ateş olmak üzere birçok halk dansı temelli profesyonel dans topluluğu da bu modeli takip ediyor. Bu modelin e, bugünden da halk dansı sahnesinde damgasını vurduğunu söyleyebiliyorum. E, çok temel olarak halk dansları batılı sahne formlarıyla ve akrobasiyle birleştirilerek sunuluyor. Şov, görsellik, virtüözite, evrensel temalar, melez bir dans estetiği ve e, stilize halk dansı yorumları da bu estetiğin merkezindeki belirleyici unsurlar bence. Şimdi sırada Defne Erdur'un dualar Arasında Hiçbir Şey Yapmadan adlı performansı olacak. Bu bir sene boyunca devam edecek performansların ilki olacak ve Defne bizim için radyoyu uyarladı. Mikrofonu ona bırakıyoruz. Şimdi beni duyuyorsanız lütfen durun. Hiçbir şey yapmayın. Ne yapıyorsanız bırakın. Birkaç dakika bilinçli olarak hiçbir şey yapmayalım mümkünse. Hiçbir şey yapmama durumu şaşırtıcı derecede aktif bir durum olabilir. Hazır mısınız? Yapılması gerekenleri yapabileceklerinizi yapmak istediklerinizi fark edebilir. Yapmama durumu içinde ne kadar daha ne kadar daha çok var olabileceğinizi tartarsınız. Belki de zannettiğinizden daha çok hiçbir şey yapıyoruzdur. Şimdi hep birlikte hiçbir şey yapmamaya başlayalım. Nefesimize odaklanıyoruz. Dünyada her saniye 13 ton zehirli atık denizlere boşaltılıyor. Hiçbir şey yapmamaya devam ediyoruz. Nefesinizi takip edin. dokuz saniyede bir bir kadın dayak yiyor hiçbir şey yapmamaya devam ediyoruz nefes alıp vermeye devam Her 20 saniyede bir, bir çocuk sıhhi koşulların yetersizliğinden dolayı ölüyor. Hiçbir şey yapmamaya devam ediyoruz. Nefes. Her dakika yedi kişi susuzluk veya kirli su tüketimi yüzünden ölüyor. Hiçbir şey yapmamaya devam ediyoruz. iki dakikada bir bir kadın tecavüze uğruyor. Hiçbir şey yapmamaya devam Her saat yaklaşık sekiz buçuk kilometre kare orman yok oluyor. Nefese odaklanın, hiçbir şey yapmamaya devam edin. savaşlar için günde 4.4 milyar dolar harcanıyor. Nefes alın, verin, hiçbir şey yapmamaya devam edin. Ayda ortalama 15 kadar gazeteci görüşlerinden dolayı hapse giriyor. Hiçbir şey yapmamaya devam. Ve yıllardır, İnsan Hakları Sözleşmesi'ni en çok ihlal eden ülke, Türkiye. Hiçbir şey yapmadığımız doğru mu? Evet, hiçbir şey yapmama durumu şaşırtıcı derecede aktif bir durum olabilir. Ben, ben Defne Erdur, bu Türkiye topraklarında doğmuş, büyümüş ve bir şekilde var olmaya çalışan bir sanatçı olarak her ayın birinde şu dünyanın farklı bir köşesinde, farklı dualar arasında, farklı biçimlerde hiçbir şey yapmadan durmaya devam ediyor olacağım. Beklerim. Teşekkürler. Orhan Erel'den Constructures II adlı parçayı dinledik. Kendisi dansçılarla çalışmayı da çok özlediğini Almanyalardan bize iletiyor. Buradan herkese duyuralım. Ee, şimdi İlyas Odman'la beraber stüdyodayız. Merhaba. İkinci Açık. kanalı iyice açar mısınız? Pardon. <gülüyor> ha, merhaba. Ee, İlyas Odman'la e, takım arkadaşı Çağlar Yiğit gittiği için ben konuşacağım <gülüyor> ve bu da çok manidar çünkü düetlerle ilgili konuşacağız. İlyas e, düet, solo, düet, düet nereye kadar? E, de sonunda soloya dönüşüyor gördüğünüz gibi kaçıyorlar genelde beraber çalıştığımız insanlar. E, evet düet hakkında konuşacaktık e, e, ama şey Çağlar Yiğit çok acil bir, bir iş için gitti hani özellikle herhalde ben düet ya da solo çalışmak için özel bir tercihte bulunmaktan çok prodüksiyon süreci yüzünden herhalde öyle bir seçim oluyor. Daha mı ucuza geliyor? Daha, daha ucuza geliyor. Demin Erdem'in dediği gibi fonu alıp bir yerde yemek gibi bir şansımız olmadığı için. Mesela ben ilk defa yıllar sonra Countdown diye bir işte dört kişi sahnede olmayı deneyimledim. Baya süreçte arada bir durup gözlerimi oluşturuyordum, İnanamıyordum yani dört kişi aynı mekanda olduğumuza. Ama bir süre sonra Türkiye'nin genel koşulları ona uyarak şey oluyor zaten ee, içinde bulunduğunuz sıkıştırıldığınız dezavantajlar avantaja dönüşüyor. Ben de Bunu bir... yıllardır söylüyorsun evet. aslında gerçekten. <gülüyor> ben Montan yıllardır oldum. aynı şeyleri söylüyorum <gülüyor> esasında. <gülüyor> <gülüyor> Çok konuşmadığımız için e, tekrarmış gibi durmuyor. Evet. Ee, peki. E düet çalışma sından konuşalım isterim. Hı -hı. Ben birazcık daha hani hem senin işlerin üzerinden anlat hem de birazcık daha genel olarak dans Hı -hı. tarihinin meşhur düetlerini de katabilirsin bunun Tabii. içine. Ee, yani düet deyince benim aklıma gelen ilk iş Maybe Forever mesela Max Stewart'ın Philip Gemar ile yaptığı çok e, hani düette neyi seviyorum? seviyoruz diye düşününce bir bireyin kendi prezansını ben solo'dan daha fazla çıkarttığını düşünüyorum. Bir karşıtlık koyunca e, durumun içine. Ya yani ben hiçbir zaman düet solo gibi bir dediğim gibi tercihle başlamadı ama mesela düet ve solo çalışa çalışa bunların hepsi bir üçlemeye kendi içinde zincirleri kurulan bir yapıya dönüştü. E, o, onun içinde de şeyi kıyaslayabiliyorum. Solo olarak durduğunuz noktada mı daha çok daha çok Iı, imajı... Bed, ya, cümleyi toparlayamadım şimdi. Yani solo olarak çalıştığınızda bedene dair, tekil bedene dair ürettiğiniz imgeden daha güçlü bir imaja ulaşabiliyorsunuz düette. Trio'da neler olabilir onu düşünemiyorum. Hiç trio olmuyor. Trio yaptın aslında. Geçen sene bir... Yani dans işi değildi. Belki fiziksel tiyatro işiydi ama... Evet. Mesela şey de yani... Hani şey ilginç bir şey, o bir trio olmasına rağmen işi çok fazla e, bitmiş bir iş olarak göremiyorum ben onu. Anladım. Başka sesleri üzerinde çünkü daha fazla, hani trio olma koşulu üzerinden 3 kişi olmak üzerine bir şey söyleyemedi. Ama düet mesela 2 kişi olmak üzerine bir şey söyleyebiliyor. Ee, en son Happy Happy Together diye bir e, Çağlar Yiğit ile iş yaptık. Mesela o ilginç bir çalışmaydı. Çünkü Cam Adamlar diye adında gerçekleştirdiğimiz bir düetin kendi kendine oluşturduğu ikinci düeti gibi bir e, nokta oluştu. Böylece iki kişi düet yaptığı gibi iki de işte yan yana düet yapmaya başladı. Bu da ilginç. Şimdi zaten ikisini yan yana oynayıp iki işin düet yapıp yapamayacağına bakacağız. <gülüyor> Aslı Bostancı'yla da düet yaptın. Evet. Ve aranızdaki kimya çok enteresan. Seni birazcık daha karanlık da tanıdık diyebiliriz belki. Aslı'nın dünyası ise yine grotesk bir dünya ama içinde ilginç bir renk paleti Hı -hı. barındırıyor. Bunların bir araya gelmesi nasıl oldu? Ben Aslı'nın ilk Galata Perform'da bundan dört sene önce In Between adlı solosunu izlediğimde kendi yaptığım sololarla kesinlikle bir benzerlik olmamasına rağmen bir kardeşlik olduğunu düşünmüştüm. Ne üzerinden bir kardeşlik ee, olduğunu düşünüyorsunuz? Sahne üzerinde tek başına var olurken hem bir karakter oluşturmak ama bu karakterin tüm özelliklerinde gerçek kişi olduğun durumun nüvelerinden bulmak. Yani sahne canlısı olarak aslı hani şey der ya Beyoncé'un hani Zahafirs diye bir sahne karakteri var Personası. personası Çağdaş dünyadan da Ivo Dimchev'in Dilehendlisi var. Hani onun gibi bence aslının da bir sahne prezansı, sahne canlısı, sahne yaratığı var. Bir açıdan ben de böyle bir canlı yaratmanın Peşine düştüğüm için ilk ben onu izlediğimde bizim iki sahne canlımızın yan yana çok ilginç olacağını düşünerek zaten 4, 3, 2 sene peşinden koşmuştum. <gülüyor> yani beni kendi dünyasına sokması için sonra kendi dünyasına girdiğimde de zaten şüphesiz gerçek bir sanatçı ile karşılaştığımı sapına kadar anladım. Çünkü e, ilginç bir kız. İnsan, Peki Kore'den. onun mesela dünyasının farklı fakat kardeş oluşu senin kendi diline vokabülerine ve Tabii. hareket kalitene nasıl etkiledi? Tabii. Ee, mesela Aslı'nın Aslı ile Aslı olan süreçte hep şu vardı: hareket etme, hareketin hareketi araştırırken durumu performet. Bunu da bu kadar yıl teknik dans tekniği bilgisi olan bir vücut araştırdığı zaman işte o zamana kadar hep teknik dans zannettiğiniz bir sürü hareket biriminin esasında teatral durumla ne kadar ilişkili olduğunu ben keşfetmiştim. Bir de aslı çalışırken benim sevdiğim şey şu performer olarak sana korkunç bir alan bırakıyor. Ee, eğer o alanı sen kendi araştırmanla, kendi duygu dünyanla, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> duygu duygulanımlarınla yani bütün getirdiğin malzemelerle doldurmayı becerirsen oradan gerçekten iyi bir tenis maçı çıkıyor gibi geliyor. O bir düet olduğu kadar iki insanın karşılıklı bütün beraber oluşturdukları veya tekil paylaştıkları sürecin güzel bir tenis maçını yapabiliyorsun. Peki uzun süre düet yapma durumu yani en azından çağlar ve seni düşünürsek hani bu kadar zamanda birliktesiniz. Bu en sonunda bir nefrete aşk nefret ilişkisine dönüşmüyor mu <gülüyor> ya da evliliğe? evli dönüşmüyor. Arada şeyler koyuyoruz. Yani başka durum. Şimdi Çağlar'la olan durumda şöyle bir şey vardı. Çağlar gerçekten çok zor bulunabilecek. Ben de bir övme günündeyim. Lastri'sin. <gülüyor> herkes herkes çok güzel, herkes çok iyi. Ama Çağlar'ın e, tiyatrodan gelen bir özelliği var. Bir de bizim aramızda çok ilginç bir denge olduğunu düşünüyorum. Ben dans kökenli olmama rağmen kaşım oyunculuk bilgisiyle daha e, çok sahnede var oluyorum. O oyunculuk mezun olmasına rağmen sahnede bir Marina Abramović kıvamında nötrlükten de nötr durmayı seviyor. Hani bu bu e, karşılıklı farklılık durumu her zaman bizim çok önümüze açtı. Bir de cam Adımlar bir ilişki ilişkiye niye başlarızla ilgili bir işti. Bunun bitişini de gene aynı insanla yapmak çok doğru geldi. Hani bizim düşüncemiz 7 senede bir yeni iş yapıyoruz. Hani bir 7 sene daha durup yedi sene sonra nerede olduğumuza bakıp bir daha bakacağız herhalde. İnşallah, İnşallah. Yedi, sen yani yedi senede bir balayına çıkıyorsunuz <gülüyor> dönebilir. <de> <gülüyor> Zor bir süreç oluyor ama çağlar. Peki son soru o zaman. <gülüyor> ee, yani senin de eklemek istediğin Yok, şey, bir şey yoksa e, asla düet yapamam hani Aa. kimyamız tutmaz dediğin biri var mı ve neden? Aa, olay madelik. Evet birazcık cıvıyacağız demiştik. <gülüyor> ama eee Kendimle yapamam herhalde diyeyim ve böyle <gülüyor> politik bir cevap vereyim. Yani yok herhalde öyle bir... E, yani şöyle diyeyim hani dans dünyası çok geliştiği ve artık Türkiye'de tiyatro insanlarının da içine alan bir durumda olduğu için çok höz höz e, belli bir yaşın üstünde te, söyleyişle bir tekste yaklaşan herhangi bir oyuncu ile herhalde aynı sahnede var olamam. O var olamam değil. Beraber üretim aşamaları çok zor oluyor. Denedikten. Zaten bundan söz ediyorum. Yani ha. isteyip istememekten ziyade hani e, sanırım dünyaların bir araya gelemeyeceği ha, durumlardan evet. söz ediyorum. Yani üretim sürecine e, eldeki bilgileri cebindeki bilgileri kullanmak üzere bakan biriyle çok zor oluyor. Hani cebindeki malzemelerle yeni bir araştırmaya girmek gerekiyor. Yani çok zor olurdu herhalde. Deyip toparlayayım. Ben evet o zaman yavaş. toparla. Dü düetlerden Düetler, konuştuk İlyas Odman'la evet. beraber. Ee, kendisi hem Aslı Bostancı hem de Çağlar Yit Oğulları ile beraber önemli düet parçalar yaptı son. Ee, son demeyeceğim bütün dans kariyeri içerisinde hatta. Ee, ve... E çok evet. e, söyleyecek bir Yok, şeyim çok var. Çok teşekkürler. Bununla ilgili. Yok, yeni düetlerde ve sololarda buluşmak üzere. Yeni diyelim. düetlerde ve sololarda buluşmak üzere deyip kapatarız. Şimdi çok sırada e, Erol Babaoğlu var. Kendisi Play for Istanbul e, 4 etkinliği için yaptığı parçayı burada e, açık mikrofon İstanbul Stüdyosunda canlı icra edecek. Hola, probando, probando, probando, ok. Alo, merhaba, naber, ne olsun, alo. Bismillahirrahmanirrahim. Zzzzzz <tries> ömürsümlele isin ailele övletse üç beş olaylar bunlar <Gülüyor> yani ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne Lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, la la, lie, lie, la la, lie, lie, la la, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, hop on, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, la la, lie, lie, la la, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, hop around, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, la la, lie, lie, la la, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, talk, talk, talk, lie, lie, lie, talk, talk, talk, lie, lie, talk, talk, talk, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie,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 İstanbul'cu, İstanbul'cu. <Gülüyor> serin serin, ılık ılık, sıcak sıcak, efil efil sürü sürü çığlık çığlık serin serin sıcak sıcak ılık ılık cıvıl cıvıl sürü sürü çığlık çığlık efili efili serin serin güzel güzel tatlı tatlı sıcak sıcak ılık ılık cıvıl, cıvıl cıvıl sürü sürü çığlık çığlık efili efili serin serin sıcak sıcak ılık ılık cıvıl cıvıl sürü sürü efili efili serin serin sıcak sıcak ılık ılık cıvıl cıvıl çığlık çığlık sürü sürü efili efili efil, efil, Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Oh Oh oh oh oh Aman oh oh oh oh oh, oh, oh, oh. süpür Oh oh yandan Oh yandan süpür.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 ne Fantástico, ¿eh? fantástico. A ver, los volúmenes. Qué bueno, Herol, ¿eh? Herol, que para los que no estéis aquí tenía una escoba, ¿eh? Sí, iba con escoba. Sí, sí, ha sido fantástico. Ha salido con el micrófono inalámbrico fuera de la sala, se ha ido a la calle, ha recogido sonidos de las máquinas y ha vuelto con la escoba... Barriendo hecho... para casa. Barriendo para casa. Cantando con Estambul. Sí, sí. ¿Cómo Yo, está sintiendo Arancha esta sesión de Emisiones Kakatúa? Pues, bueno, me, primero decir que me gusta bastante que Erol haya hecho esta performance justo ahora, porque es la primera vez que hacemos Emisiones Kakatúa en un sitio cerrado y parece como que él recogía el sonido de la ciudad, sí, de alguna como, manera, ¿no? Como que ha traído los sonidos de la ciudad y un poco el ambiente dentro de de este instituto no que se ha convertido en bueno como si fuera él el, el micro no el que o el que va procesando toda la información sonora que que estambul ofrece claro también un poco como un corresponsal exterior que ha salido con el micrófono y ha traído los sonidos hacia hacia dentro para que lo escuchemos aquí en directo o la gente que lo escucha también por streaming Y, bueno, que tu pregunta, ¿cómo está yendo? A mí me parece que está yendo muy bien, que he estado bastante fuera y lo que más me gusta es como que hay un ambiente de trabajo, de comunidad, hay, la gente escucha, habla, se encuentra con, con gente, retoman temáticas, se escapan, yo qué sé, que hay como muchas posibilidades. Sí, a mí también me está encantando, eh, después de la primera, los primeros 20 minutos, que estaba un poco más nervioso por los temas de la técnica, ya me relajé y pude escuchar desde fuera y estar más tranquilo. Y, y también es un placer poder escuchar turco sin comprender en una radio, ¿no? en, un, en esta especie de estudio de, de radio, o dejarte llevar por lo que escuchas, y eso me ha encantado, y veo que la gente está muy tranquila, como dices tú también en ambiente como de estudio y de de unión así sí muy tranquila y muy muy preparada no al mismo tiempo todo el mundo sabe sí. en qué momento le toca y cuándo claro. tiene que sí, sí. que soltar su muy su bien. regalo bueno eh, a, a pues bueno tienes aquí un un, un invitado tenemos un, un invitado? invitado del del instituto francés entonces ahora mismo se si on va a regarder l'heure C'est 14h19 à Istanbul et euh, je suis ici avec euh, Ekim Öztürk. C'est euh, le chargé des cultures à l'institut français. On s'est rencontré déjà hier et on a un peu parlé un peu ensemble. Et en fait, euh, j'aimerais que euh, qu'on ait un petit moment ensemble maintenant avec vous. Et, et que on utilise un peu son expérience euh, comme chargé culturel ici à Istanbul, mais aussi comme habitant de la ville et comme public de danse aussi, pour avoir un espèce de feedback sur la communauté de danse ici à Istanbul. Donc, j'ai préparé trois questions que euh, j'aimerais que je Kim il Il répond avec euh, son expérience, avec sa subjectivité. Bonjour Alanza, bonjour à toutes, euh, tous les participants à cet événement. Je vais essayer de répondre au mieux, euh, euh, donc euh, avec l'expérience euh, que je peux avoir ici depuis euh, habitant ici depuis trois ans. Ok. Donc euh, la première, euh, la première question ou demande que j'ai, c'est j'aimerais que tu situes dans la ville, dans la ville d'Istanbul la la pratique de danse mais parlons de danse en général donc euh, c'est égal les genres c'est c'est la danse c'est où à Istanbul qui on pratique la danse alors si si on limite pas la question à la danse contemporaine mais à tous les tous les styles qui peut exister euh, qui peuvent exister ici il euh, y a différents acteurs différents lieux où euh, la danse peut se pratiquer sous différentes formes Euh, peut-être commencer par euh, peut-être l'investissement de l'État qui existe quand même, même s'il est ciblé euh, dans, plutôt dans deux euh, niches. Euh, la première, c'est les opéras et ballets nationaux, euh, qui donc euh, sont, euh, font partie du ministère de la Culture. C'est créé lors, de la, République, euh, lors de, la, de la création de la République turque, et donc aujourd'hui, ces, ces opéras, opéras et ballets nationaux continuent. Il y en a une dizaine sur tout le pays. Donc là, on parle plus de danse classique en lien avec l'opéra. Donc, ce sont quand même des structures importantes. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais ce sont des structures qui engagent des artistes, et des chorégraphes permanents sur sur tout le pays avec un répertoire qui s'inscrit plutôt dans la pratique classique. Après, il est important de noter aussi tout le travail que fait d'autres structures d'État, notamment la télé, la radio et télévision turque. Euh, dans le domaine plutôt des danses populaires euh, c'est vrai qu'il y, y, y, y a une richesse importante <rire> Dans ce domaine, euh, sur toute la Turquie. Euh, donc, il existe des groupes. Il existe souvent, c'est accompagné de musique. Euh, donc, des groupes qui sont accompagnés de musiciens euh, et qui jouent euh, donc dans des lieux publics. Euh, mais également, il y a une société civile qui est très forte. Il y a beaucoup d'associations dans, dans ce domaine-là. Euh, donc, ça, c'est, on peut dire un deuxième deuxième type de pratique. Euh, après, si on aborde la question de la danse contemporaine, euh, c'est vrai que Depuis quelques années, depuis disons le début des années 2000, il y a quand même pas mal de lieux indépendants euh, de scène, de, de, de diffusion, de lieux de diffusion qui, qui sont apparus. Euh, donc c'est pas négligeable, c'est important. C'est des gens qui se battent beaucoup, qui essaient de faire beaucoup de choses ici. Euh, mais il est vrai, euh, c'est peut-être justement un créneau sur lequel euh, les collectivités publiques, au sens large, que ce soit l'État, les, les mairies ou, ou d'autres types de, de collectivités publiques, n'investissent pas. Donc euh, c'est là que notamment l'institut français essaie de jouer un rôle. Peut-être qu'on en parlera après. Ouais. Euh, mais euh, c'est un, un alors il y a les universités quand même. Il ne faut pas oublier euh, qui euh, sont peut-être les seules structures publiques qui vraiment euh, donc agissent, euh, exercent dans le domaine de la danse contemporaine, alliant euh, travail académique et aussi euh, de la pratique. Okay. Voilà, en gros, les, les les les les trois les trois espaces euh, et types de danse qui sont développés ici. Ok, et qui on va faire une chose parce que on est en live. Okay. Comme euh, comme les spectateurs ils savent, euh, ma fille Inès elle est là et elle demande un peu à manger, je pense. Donc on va <rire> on va continuer notre conversation avec Inès. J'ai fait un petit break. Ok. Donc, euh, on avait dit hier que, que tu allais traduire euh, en turc. Mm -hmm. Peut-être que tu pourrais faire passer vraiment sur, euh, sur la question et sur les explications que tu nous as données et sur les trois localisations les plus importantes de la danse à Istanbul. Ok, alors on va faire en turc, un peu résumé, ouais. euh, pour euh, nos amis turcophones, on est à Istanbul. <rire> Sajja Türkçe'ye çevirmeye çalışacağım söylediklerimi. Aransa, dans manzarasının ne olduğunu sordu, İstanbul'da, Türkiye'de. Tabii çok kısa bir cevap olacak, o yüzden bütün faktörlerden, aktörlerden, unsurlardan bahsemeyeceğim ama çok kısaca Opera ve devlet opera ve balelerinden bahsettim. Bu tarz bir dans sanatı olduğu daha çok Kültür Bakanlığı bünyesinde mevcut. İkincisi tabii ki Türkiye ve Anadolu'da halk dansları çok önemli bir yer teşkil ediyor. İster TRT gibi ya da başka kamu kuruluşlarının bu alanda yatırımı var uzun zamandır. Ama aynı zamanda da sivil toplumunda çok aktif olduğu bir bir alan. Üçüncüsü de çağdaş dans. Bu alanda yine sanatçılar, koreograflar çok aktif, çok mücadele ediyor 2000'li yıllardan itibaren gerçekten önemli bir akım oluştu bu alanda. Ne yazık ki sadece üniversitelerin bazı üniversitelerin değerli çalışmaları var bu alanda. Kısaca bunları anlattım. Evet um... Donc, et, pardon et festival de de de de de dans de dans le donc la, la deuxième demande ou question que j'avais pour toi et kim c'était que tu nous donnes un espèce de que tu nous donnes un feedback sur comment tu ressens la communauté des danses à istanbul comment de, de la danse contemporaine précisément Donc comme je disais tout à l'heure c'est surtout au début des années 2000 qui a apparu une vague euh, importante de danseurs de, choré de chorégraphe, euh, et qui euh, donc, maintenant ça fait quand même 12, 13 ans bientôt on est en 2013 euh, donc il euh, y, y a eu pas mal d'artistes de, de, de, qui, qui se sont révélés qui ont réussi à trouver quelques espaces d'expression euh, en allant aussi à l'étranger ça a été un, on peut dire une, une bouffée d'oxygène importante pour certains euh, certains spectacles d'artistes turcs ont plus tourné à l'étranger qu'en Turquie euh, donc il ne faut pas négliger l'aspect euh, international Et puis euh, et puis aussi certains artistes sont allés, notamment en France, mais dans d'autres pays, dans des écoles euh, de danse contemporaine où ils ont pu aborder euh, peut-être d'autres techniques, être euh, dans, un, dans un cadre académique, mais alliant aussi la pratique. Donc, je pense notamment euh, à l'école de danse de danger pour parler de la France, certains sont allés là-bas. Euh, mais aussi dans d'autres pays c'est un c'est un fact ça, ça a été un, un, un comment dire un, un, un vecteur important pour euh, pour le développement de, de la danse ici euh, bon les lieux de, de, de, depuis les en, entre maintenant entre le début des années 2000 et maintenant le, les lieux de diffusion euh, sont plus nombreux euh, mais euh, malgré tout c'est quand même un, une discipline artistique qui est peu soutenue par la force publique Euh, donc, il est d'autant plus important, euh, et ils le font. Hein, on voit des initiatives euh, de coopération, de plateformes, euh, et notamment sur le projet édition spéciale, euh, donc euh, dans, lequel, euh, dans le cadre duquel a lieu cette, cette émission en live. Euh, on arrive à la fin pour la partie turque, euh, mais euh, l'objectif de, des deux ateliers dans lesquels, en tout cas, l'Institut français a été impliqué, c'était notamment de réussir à, à faire se rencontrer des gens qui, qui se connaissent, bien sûr, mais qui ne travaillent pas forcément ensemble. Euh, donc ça, c est, c est, on essaie de soutenir un peu ces, ces dynamiques-là pour qu'il y ait, un, on peut dire même un, un lobbying, un, ou en tout cas une, une réunion de, de tous les acteurs du, du monde de la danse contemporaine pour être plus fort et, et obtenir davantage des, de la puissance publique. Donc, euh, euh, donc selon toi, il y a dans la danse contemporaine il y, y a pas mal de productions, mais quand même ça reste dans des disons que la commune elle n'est pas réunie, elle est un peu divisée à l'intérieur euh, par des esthétiques, de, de différentes pensées ou des affinités. C'est vrai. Après, je dirais pas divisé, mais on va dire oui. morcelé ou parcelé. Euh, donc, il le, le, le, y a un, un vrai enjeu. Il y a eu déjà des initiatives, hein, bien sûr, euh, de, de réunions, de, de, de, de se retrouver en collectivité pour agir ensemble. Euh, mais je pense que c'est Un, c'est une méthode qui, qui nécessite euh, d'être renforcée. Euh, c'est vrai que bon, le secteur de la musique, par exemple, est beaucoup plus organisé. Il y a beaucoup de syndicats, notamment de d'artistes euh, ou de plateformes ou d'organisations professionnelles aussi. Euh, dans le milieu de la danse euh, contemporaine, je parle. Et là, c'est on n'est en en pas encore là. Après, c'est le fruit de l'histoire. Le secteur de la musique existe depuis longtemps ici. La musique a un poids très important, comme dans beaucoup d'autres pays. C'est peut-être l'art prépondérant, donc c'est forcément plus organisé aussi. Mais on espère que ça va venir aussi pour la danse contemporaine. Est-ce que tu pourrais traduire Akim et Kim un peu la dernière partie dans laquelle Oui. Yine truc le edeçijam söylüdiklerimin hepsi ni değil ama. Yani aslında iki soru vardı. İkinci sorunun cevabını çevireceğim özellikle. Ee, buradaki e, çağdaş e, dansın çeşitli aktörlerin birleştiği, bir geldiği platformlar, e, mesleki e, örgütler var mı diye bir soru e, sordu aranıza. Ben de tabii ki bu tür inisiyatiflerin yapıldığı, daha önce yapıldığı, şu anki mesela özel sayı projesi kapsamında da insanların bir araya geldiği projeler, anlar var elbette. Ama tabii mesela müzik sektöründe olduğu kadar bir örgütlenme, bir beraber hareket etme, kamu gücünden daha fazla nasıl diyeyim destek almak konusunda yeteri kadar belki şu an güçlü bir e, yapı yok ama e, ona yönelik sinyaller aslında e, ortaya çıkıyor et puis pour finir j'aimerais te demander si pardon si si le de la danse ou disons si ça serait ta pièce, si ça serait ta création euh qu'est-ce que tu en ferais pour l'améliorer En tant qu'institu français, j'imagine. La question est plus posée euh Ouais, bah c'est si une réponse en tant qu'institut, mais j'ai si une réponse personnelle ça ça marche aussi. Bon, je vais je vais je vais allier les deux alors. Euh, je pense que une des choses qui serait intéressante et ça touche pas que le, le, le domaine de la danse contemporaine mais aussi de la musique et de tous les autres arts euh, c'est peut-être de, de, de soutenir la, la création euh, parce que euh, donc il y, y a beaucoup de festivals aujourd'hui dans, dans, dans, dans tous les domaines euh, la diffusion se fait quand même assez bien à Istanbul Euh, mais c'est vrai qu'au niveau, niveau de la création, il y a encore un, un je pense un, il un gros manque. Euh, par exemple, toutes les toutes les fondations privées qui ont pu apparaître au début des années 90, euh, qui ont ouvert des lieux, euh, qui ont organisé des festivals euh, et qui ont laissé plus de place justement à, à, à l'expression de la danse contemporaine que que, que les festivals euh, organisés par des structures publiques. Euh, au niveau de la création, ils n'ont pas encore fait ce pas. Donc pour l'instant, ils sont vraiment dans, dans la diffusion. Et là, je Je pense qu'il y a un réel enjeu. Euh, en tant qu'Institut français, nous, on peut pas faire ça tout seul parce que ça demande beaucoup de moyens. Accueillir une compagnie, euh, ne serait-ce qu'une semaine, hein? Je, je parle même pas de 6 mois de résidence, mais ouais, ouais. ne serait-ce qu'une semaine ou un mois, ça demande des, des lieux, ça demande des financements, et ça, on peut pas le faire seul. Mais j'espère qu'il y aura des initiatives de ce genre qui, qui plus structurées, avec vraiment des établissements qui mettent les moyens dedans pour le faire et que l'on pourra accompagner. C'est mon souhait. OK. Ekim, eee Justo une traduction encore. Donc eee uh, Türkçe olarak yine eee <laughs> Ekim üstruk olarak Fransız Kültür Merkezi olarak da çağdaş dans konusunda neler yapmak istersiniz diye bir soru oldu. Belki de kreasyona yönelik e, çalışmalar yürütmek. Çünkü e, 90'lı yıllardan itibaren çok sayıda ortaya çıkan vakıfların kurduğu festivaller, açtığı alanlar tabii ki çok önem, büyük bir önem teşkil ediyor. Ama ne yazık ki henüz kreasyona destek, yaratıcılığa destek aşamasına pek gelinmedi aslında. Umarız ki yani bu alanda yerli aktörler bunu ele alıp biz de buna eşlik ederiz, bunu da destekleriz. Merci beaucoup Équim, merci beaucoup pour avoir accueilli euh, les projets spécial un grand ici, ici à l'Institut français, et on est très bien ici. Et puis euh, pour finir, on, toi tu aimerais faire un clin d'œil un groupe de musique, donc je te laisse communiquer okay. les liens. En effet, euh, je voudrais, puisque euh, on en a la possibilité, faire un petit clin d'œil. What euh, is the name of the group, of uh, the, the band? The group is uh, Fora Bandi. Okay. Mm. For a yeah. euh, En fait, c'est un projet euh, récent qui réunit trois artistes euh, français, turc et, et franco-iranien euh, autour d'un du, répertoire des, des musiques de troubadours d'Occitan, euh, du pays d'Auq euh, et, et des musiques d'Anatolie autour des, des, des personnages importants que sont les, les ashik et, et les troubadours. Donc, il y a quelques ressemblances un peu entre ces deux, ces deux groupes. Euh, voilà, je, je juste fais un, un petit clin d'œil. Ils ont joué le, fin novembre à Istanbul. J'espère qu'ils re, qu le reviendront, qu'ils se reproduiront ici. Euh, J'essaie de trouver le morceau sur YouTube tout de suite. Donc, euh, ils sont en train de, de chercher. Et nous, on est encore ici, en Istanbul. Esto es la cafetería del, del instituto francés. Hay unas vidrieras al jardín de 2-3 <gülüyor> <gülüyor> ay önce gerçekleşmiş, e, çok ilginç ve yaratıcı bir projeye eee değinmek istiyorum. Altını çizmek istiyorum. Forabundit diye. E, madem ki biraz zamanımız var, küçük bir parça geçecek. bandit.com sitesinden takip edebilirsiniz yeah Merhabalar, ee, Mustafa Kaplan ben. Şu masanın üstünü organize edebilirsek, ben de kendi hikayemi. E, okay, but I think we must. Okay. Can you open a little bit the sound? Mikrofonu birazcık daha. Maybe the other one. Okay. Anyway, I, I uh, 15 Ocak'ta İstanbul'dan Kars. Erzurum ve Ağrı yolculuğu yaptım. Ben size bu yolculuktan bahsetmek istiyorum. Bunu Aslı Mertan'la yapmış olduğumuz e, telefon mesajları üzerinden yapmak istiyorum. Aslı Meritan ve Bülent Erkmen bir oyun yaptılar bu sezon için. ya da değil oyunun ismi. Bu İKSV Salon'da oynandı. Bu oyun metni de iki kişinin aralarındaki telefon mesajları üzerinden gerçekleşmiş. Aslında benim yaptığım şey de biraz o fikrin ödünç alınması, sonuçta Aslı'nın parçası olduğu bir oyun. Bu arada şu anda masanın üzerinde yapmaya çalıştığımız şey de benim yol boyunca e, video olarak kaydettiğim görüntüler var. O görüntülerden ses almaya çalışıyoruz ama <gülüyor> pek de mümkün gibi gözükmüyor. Yine de duyabilirsiniz tren sesi ve başka bir takım görüntüler gelecek. Aslı, Mustafa'cığım yolun açık olsun, seyahatin çok güzel geçsin. Öpüyorum. Alındı. 16 Ocak 11.52 Ben. Aslıcığım teşekkür ederim Ankara yolundayım. Otobüsteyim ve pişiyorum. Çok sıcak. Öpüyorum. Gönderildi. 16 Ocak 13.10 Ben. Kars'tayım. Orhan Pamuk'un kaldığı otelde kalıyorum. Yarın şehri gezeceğim. Tandırda pişmiş kaz yiyeceğim. Gönderildi. 18 Ocak 00.02. Aslı. Dur tahmin edeyim. Hava çok sıcak. Cayır cayır yanıyorsun. Alındı. 18 Ocak 00.03. Şu anda Laptop'ta Kars Kalesi'nin görüntüleri gözüküyor. Kalede bir kafede oturuyorum. Ve fonda da Ferdi Tayfun'un bir parçası çalıyor. Kafede tek başımayın. Kocaman bir kafe. Ben ve kafe işletmecisi Adam İskambil falı bakıyor kendine. Kale tamamıyla karlar altında kalmış. Dışarıya yöneliyor kamera. Bir zirvede Türk bayrağı dikiyor. Sonra tekrar kamera içeriye doğru dönüyor. Masanın üzerinde çay bardağı, iki tane demlik. Benim spor ayakkabıları gözüküyor. O spor ayakkabıları biraz önce. Kar da yürümekten çok ıslanmışlardı, masanın üzerine kurumak için yerleştirdi. Bir not defteri, kalem. Ben, otel sahibine göre dışarısı eksi 30 derece, ama ben inanmıyorum. Adam cayır cayır yanıyor. 18 Ocak 00.05 Adam, otel sahibi, enteresan biri. Benim programımı pek beğenmedi. Ne cesaretle oralara gideceksin diyor. Ağrı ve civarını kastediyor. Gönderildi 18 Ocak 00.12 Aslı, yani alametler iyi, doğru yolda olduğunu gösteriyor. 18 Ocak 00.13 Ben, tam porsiyon kaz, yani dörtte biri 40 TL'ymiş. Yarın porsiyon kaz istedim. Öncesinde de ayran aşı çorbası içiyorum. Ben, iki gündür gözlerim beyaza bakmaktan yoruldu. Güneş hiç eksik olmadı. Şehrin gezisini bitirdim. Yarın, Ani Ören yerini gezeceğim. Gönderildi, 18 Ocak 21.00. Aslı. Anlaşıldı. Bu gezide senden üşüyorum kelimesini duymak mümkün olmayacak. bronzdaşık geri döneceksin. Alındı. 18 Ocak 21.39 Şu anda seslerini duyamamış olduğumuz video kaydından <gülüyor> hala masada uğraşıyoruz. Birazcık ses çıkarabilir miyiz bu kayıttan diye. Ee, Kars'tan genel bir manzara var. Esasında e, çok ıssız sokaklar. Her taraf bembeyaz. Yani herkes soğuktan evine girmiş herhalde. Bir tek köpekler dışarıda. Köpeklerin sesi ee, ...niye almaya çalışmıştım ben. Arkadaki beyaz kar fonuyla. Ee, evet. Peki. Ee, Aslı. Kahvelerde aşık atışmalarına rastladın mı? Evet. Biraz kısabilirsin. Kahvelerde aşık atışmalarına rastladın mı? Dün Anadolu'nun kayıp şarkılarını izliyordun da... ...Kars sahneleri muhteşemdi. Alındı. 18 Ocak 21.43. Ben... Bugün bir aşık evine uğradım. Yarın öğleden sonra gel dediler. Şu anda bir türkü barda oturuyorum. Henüz çalan, söyleyen yok. Bakalım. 18 Ocak 22.00. Ee, şu anda o türkü barlarından bir kayıt. <gülüyor> Yine laptopumuz üzerinde. Ee, dinlemeye çalışıyoruz. Bu Ben de tabii kendime bir bira, yanına bir hamsi tava. Bir salata söyledim. Bu benim çok sevdiğim bir şarkı. Ee, o nedenle özellikle bunu kaydedeyim istedim. <gülüyor> ben bugün ani öğren yerini gezdim. Kar altında film seti gibiydi. Vallahi çok hoşuma gitti. Ama çektiğim fotoğrafları yanlışlıkla silmişim. Videolar var. Ama fotoğraflar için derinden üzüldüm. Gönderildi 19 Ocak 23.53. Aslı. Hay Allah. Neyse ki videolar varmış Mustafa. Bak türkü bar olayında ben de varım ona göre ha. Ben. Kars'ta çarşıda en çok gördüğüm bir türkü barlar. İstanbul'da icat edilmemiş yani. Yarın ağır yolcusuyum. Aslı, Mustafa oralarda taraf buluyor musun? Oral Çalışlar Genel Sanat Yönetmeni olmuş. Alındı, 20 Ocak 15.17. Ben, hadi ya, bilmiyordum. Eski devrimci, yeni liberallerimizden. Doğu Beyazıt dayım. Sabah Paşa Sarayı'nı gördüm. Yarın Erzurum, Çarşı Pazar. Aslı, vay olağanüstü. Sanki seninle beraber geziyor gibiyim. Fotoğrafları, videoları ve afilli kartpostalımı hasretle bekliyorum. Alındı. 20 Ocak 16.24. Aslı, kaybolmadın umarım. Ben... Bugün uzun bir yol ve üç polis kontrol noktasını geçip Erzurum'a geldim. Galiba kar görmekten yoruldum. Öğleden sonra Erzurum'u gezdim. Şehri çok zengin buldum. Yarın ola hayrola. Aslı, polis kontrol noktalarının fotoğraflarını çekseydin. Gizli gizli ya da ses kayıt. Ben, bu coğrafyada hayat bizim oralara benzemiyor. Kar beyazı bir gerginlik gezinin başından beri vardı. Bazen fotoğraf çekmemek gerektiğini öğrendim. Gönderildi. 22 Ocak 01.17. Aslında bu mesajlar böyle biraz daha sürüp gitti. Sonuçta ben 22 Ocak'ta geri döndüm. Ee, çok güzel bir keziydi. Herkese tavsiye ederim. Kalanına da iyi yayınlar dilerim. Thank you. De sekur. merhabalar ben Gizem Aksu Programda kendi deneyimden hareketle çok uzun zamandır düşündüğüm, gözlemlediğim, aklımın, ruhumun sürekli bir yerlerine dürten bir konu üzerine konuşmak istiyorum. Program vesilesiyle gözlemlerimi, hislerimi, deneyimlerimi, sorularımı çerçeve, çerçeveleyebilir ve benim dışımda başkalarını da kışkırtabilecek, üzerine tartışılması değer noktalar çıkarılabilecek bir konuşma yapmak istiyorum. Dansa, üniversitede siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler okurken başladım. Aynı dönemde, feminizmle tanıştığım ve kendime açıldığım bir döneme de denk geliyor. O gün bugündür birçok çelişki, çatışmanın içinde yaşamaya ve yaratmaya çalışıyorum. LGBTT ve feminist hareket, politika, sanat, felsefe, sosyoloji, hem kendime inşa ettiğim, hem de kendimi tekrar tekrar yıktığım farklı performans alanları, Yapıyorum, söküyorum, vazgeçiyorum, yılıyorum, yaratmaya çalışıyorum. Bu konuşmayı sanat, politika, felsefe üzerine tutarsız bir tartışmaya ayırmak istiyorum. Tutarsızlığı vurguluyorum çünkü ben bir akademisyen ya da teorisyen değilim. Ee, düzgün ve tutarlı bir çerçeve yaratmak ve bunda harcayacağım efor yerine hislerimi en samimi bir şekilde paylaşmak istiyorum. Ee, bazı Kavramlar var benim için hayatta önemli olan referans noktası olarak aldığım. Mesela akışkanlık, fluidity İngilizcesi ya da heteronom öznerlik, heteronomous subjectivity ya da becoming oluş olarak çevrilebilir. Performans bir diğeri. Bu gibi sanat, felsefe ve siyaset bilimi bağlamından gelen kavramların benim için kendi bağlamlarından daha fazlasını nasıl ifade ettiği Kendimi inşa ederken bana nasıl referans oluşturdukları üzerine bir konuşma yapacağım. Sanat, felsefe, siyaset, bilimi arasında deneyimsel bir bağ kurma çabasının izlerini taşıyacak konuşma. Öğrenilen teorilerin, siyaseten doğru düşüncelerin ve hareketlerin, benim sanatsal yaratımımı dizginlemektense nasıl özgürleştirdiğine dair verdiğim çabayı paylaşmak istiyorum. Mesela heteronomist subjectivity ya da heteronom öznerlik diye çevirebileceğimiz kavram bir dansçı için ne ifade edebilir? Performans sanatında o an orada olmak ile queer politikanın akışkanlık önermesi arasında nasıl bir diyalog kurulabilir? Felsefi kavramların kendisi bir sanatçının çalışma prensibi haline nasıl gelebilir? Yaşamın kendisini bir becoming ya da bir oluş olarak ele alırsak, sahne ile gündelik hayat performanslarımız arasında yapılan ayrımı, hangi diskurlar, hangi söylemler yaratıyor ve bu ayrım aslında nelere işaret ediyor? Bunları birlikte düşünmek istiyorum. Teorinin kavramsallığı ile pratin deneyimini, dinamiğini, sanatsal ve entelektüel uğraşımda nasıl diyalog halinde tutmaya çalıştığımı, Hiçbirini kendi alanına hapsetmeden disiplinler arası bir dil kurma çabamı yaşadığım çatışmaları sizler, sizlerle paylaşmak istiyorum. Uzun böyle bir girişten sonra asıl konuşma metnime geçmek istiyorum. Stü, stüdyoda çalışırken, evde otururken ya da bir panel dinlerken ya da bir eyleme katılmışsam sürekli aynı kavramlar etrafında benzer bağlamsal tartışmalar yaparken buluyorum kendimi ve arkadaşlarımı. Mesela dans çalışırken, teknik çalışma yaparken stüdyoda sürekli akışkanlıktan bahsediyoruz. Bu hem bir fizikalite olarak adlandırılabilir, yani teknik dansçılık anlamında kazanılması gereken bir hareket kalitesi. Bu fiziksel anlamda yüksek kapasiteli bir dansçının bedensel kontrolüne dair üst bir noktayı işaret etmektedir. Ama bir yandan akışkanlık sahnesel varoluşa dair bir durumdan diğerine, bir histen ötekine, bir hareketten diğerine geçebilme anlamında da, bunda gösterin ustalık anlamında da kullanılabilir. Özellikle performans sanatlarının sahnede varoluşa dair, şimdi ve burada olmaya dair bir vurgusu vardır. Ve akışkanlık aslında bunu da kapsayabilir. O an karşılaşılan, hiç beklenmedik bir deneyime, bir sürprize açık olma durumu, kendini o durumun içine akabilme açıklığına ve rahatlığına bırakabilmek. O anda varoluşunu, performansını tekrar ve tekrar inşa edebilmeye bırakabilmek. Bunlar aslında bir sanatçı için, bir performans sanatçısı için oldukça önemli sorular ve bizim okulda, stüdyoda ya da performanslarımızda üzerine çalıştığımız, tekrar tekrar denediğimiz, tartışmaya açtığımız sorular. Sahnede, stüdyoda kendini harekete bırakmak, o ana bırakmak, akmak, bedenini, odağını yumuşatmak, Gelen hislere bedenini, hislerini açabilmek. Hareket çalışmalarında kullanılan bu hem imgesel hem de söylemsel önermeleri birkaç örnek olarak gösterilebilir. Bunların bizim gündelik hayat performanslarımıza karşılığı var mıdır? Yoksa bunlar sadece stüdyoyla, sahneyle, seyirciyle performansçının buluştuğu, yaratılan performans alanlarında geçerli olan, anlamı olan, meşrulaşan önermeler midir? Ben bunların aslında bu alan, bu söylediklerimin sadece sahnede ya da stüdyoda geçerli olmadıklarını, gayet sosyopolitik ortamlarda da geçerli olabilecek önermeler olduğunu savunuyorum. Mesela arkadaşlarımla lezbiyen, gay, biseksüel, travesti, transseksüel hareket üzerine yaptığımız toplantılarda şöyle muhabbetler geçebilmekte. İşte Kimliklerin akışkanlığı, yani bir kişinin bir kimliği nerede ve nasıl performa edeceğinin zaman, mekan, bağlam ve güç ilişkilerine göre değişebilmesi. Bir, kimlik, bir kimliğin performansından bir başka kimliğin performansına akabilmek. Bunlar çatışan da olabilir, birbirini tamamlayan performanslarda olabilir. Mesela bir örnekle açıklayacak olursam, ben bir cinsel şiddet yaşadığımda, bu şiddete bir kadın olarak atfedildiğim için maruz bırakıldığımı vurguluyorum. Ama mahkeme önüne çıktığımda, Lezbiyenlik performansı alanından konuşuyor ve erkekleri değil kadınları sevdiğimi söyleyerek bir erkeği baştan çıkarmayacağım, çıkarmayı tercih etmeyeceğimi savunuyorum. Mahkeme salonundan çıkıp koridora annemin yanına gittiğimde ise annemin kızı olarak yaşadığım şiddetin e, boyutlarını gayet sansürleyerek çok duygusal ve çok naif bir yerden ona sadece sarılıyorum. Tek kelime bile etmiyorum. Peki ben nerede kadın olduğumu savunuyorum? Nerede? Kendime kadın diyorum, ne zaman kadın olarak atfediliyorum, ne zaman hiçbir şey olarak atıf etmiyorum, hiçbir şey söylemiyorum. Ya da dans derslerinde, bale e, teknik dersinde erkek jumplarını yapmayı tercih ederken, tabi erkekleri ve kadınları hep tırnak içinde kullandığımı belirtmek isterim, repertuar dersinde kadın erkek düetinde kadın hareket sololarını ya da kadın hareket setlerini çalışıyorum. Balede erkek jump'larını çalışırken e, repertuar dersinde neden kadın setlerini çalışıyorum? Ya da bu kadın ve erkek ayrımları o hareket cinslerini kim üretiyor? Kim bunlara kadın erkek diyor? Ya da biz dans, ben nasıl yaklaşıyorum onlara ve hani onları nasıl tecrübe ediyorum, nasıl bozuyorum? Kendimi bazen kadın, bazen lezbiyen, bazen dansçı, bazen aktivist, bazen trans, bazen sosyal bilimci, bazen ve aslında çoğu zaman hiçbir şey olarak adlandırmıyorum. Yalnızlığı bir, seven bir insan olduğum için yalnızken hiçbir şey adlandırmak ya da bir performans yapmak zorunda değilim. Ya da zorunda mıyım ya da ediyor muyum bilmiyorum, gözlemliyorum. Bu adlandırmaları öne sürmek, yani kadın, lezbiyen, dansçı, aktivist, sosyal bilimci, o, bu, şu gibi tanımlamaların söylemek, bu performans alanlarında bulunmak bu noktaların altını mı çiziyor ve bu noktaları daha vurgulu hale mi getiriyor, yoksa bunlar arasında yaratılabilecek bir akışkanlık, ya da bu e, tanımlar arasındaki ç, e, çelişki, çatışma bana yaratmaya ve mücadele etmeye dair bir alan sunabilir mi, bir alan verebilir mi? Buradan Butler ve Sedwick'i selamlayarak queer ve queer'in öne sürdüğü ya da queer'in önersel, felsefi ve siyasi olarak önerdiği akışkanlık terimine, terimine geçmek istiyorum biraz önce işte bahsettiğim stüdyoda ya da sahnedeki akışkanlık ya da performans sanatlarında kullandığım akışkanlıkla Queer'in önerdiği akışkanlık arasında çok çok büyük ayrımlar hissetmiyorum. Konuşmanın başında söylediğim gibi de bu ayrımlar ne kadar ayrım gerçekten, ne kadar yaratılmış, nasıl deneyimleniyor. Ben kendi deneyimde bunların gayet birbirine geçişken olduğunu deneyimliyorum. Kuyir e, de Akışkanlık şöyle bir şekilde atfediliyor, yani benim kendi yorumlamam şöyle. Herkesin farklı kırılganlık alanları olabilir. Hayatta ezildiği, susturulduğu, görünmez kılındığı yerler farklılaşabilir. Ama bu farklılıkları bir bölünme, dağılma nedeni değil de, farklılıkların kesiştiği yerlerde birbirimize sahip çıkma yerleri olarak görmek, direnme ve mücadele alanları yaratabilmek mümkün mü? İktidar mekanizmaları sizi kucaklamadan, sizi içermeden, bu alanları sökmek ve başka zaman başka yerde yeniden yapmak, sızmak, sıvışmak, akmak, sürekli farkında, harekete hazır olmak. Yani yine bir yap-sök, yap-boz, yap-yık, yap-tekrar-yap, tekrar-boz -yap, tekrar -yap, tekrar alanı. Benim akışkanlıkla ilgili konservatuvardan, sokak eylemlerinden, kitaplardan ya da teorilerden anladığım, tecrübe bunlar. Bunlar. Bu yıkılmalar, eksilmeler, kılganlıklar ya da kendini tamamlama çabaları, varlığım kendimi inşa etmeye nasıl devam ediyor? Performe hallerim, bilinç mü, bilinçaltımı mı? Ne kadar benim kontrolümde, ne kadar değil. Kendi varlığımı bir oluş halinde, Deloze Atıf'la bir becoming olarak aldığımda, bu söylenilen mekanlar arasında sokak, stüdyo, sahne, mahkeme duruşma salonu, ya da bir toplantı salonu arasında bir e, mekansal fark var mı? Burada hani Dereöz'den bir alıntı yapmak istiyorum. Benim çok sevdiğim bir alıntı bu. Oluş asla taklit değildir. Gerçekte adil de olsa ne bir modele ne de tıpkısı gibi yapılmaya benzer. Ona doğru gelen ya da bir şeyin gelmesi gerekli olan, ondan yola çıkı, çıkılan bir terim yoktur. Ne de birbirleriyle de, değiş tokuş yapan iki terim vardır. Oluştuğun ne sorusu özellikle aptalcıdır. Çünkü biri oluşmaktaysa, oluştuğu şey de en azından kendisi kadar değişmektedir. Ee, son iki dakikam, hatta bir buçuk dakikam kaldığı için çok kısa bir şeye de bahsetmek istiyorum. Benim için e, bir sanatçı olarak referans aldığım bir diğer felsefi kavram, heteronomous subjectivity. E, Avrupa'da özellikle 25 yıldır e, iltica ve mültecilik konuları üzerine antropolojik ve sosyolojik, sosyolojik çalışmalar artmış durumda. E, Levinas'ın ortaya attığı bu kavram, heteronom öznerlik, bence bizim Türkiye'de e, sanatçılar olarak tartışmamızı önereceğim kavramlardan biridir. Konservatuarı 2010 yılında girdiğimde e, Mimar Sinan Üniversitesi'ne bölüm başkanı tarafından yapılan bir hoş geldiniz konuşması vardı. Ee, bu konuşmanın en önemli vurgusu şuydu, konservatuarda hepiniz sanatçısınız, hepiniz bireyselsiniz ve hepiniz yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Bense Boğaziçi'nde gayet kolektif bir üretim alanından gelmekteydim. Ee, bunun bazı sıkıntılarını ve avantajlarını yaşıyordum ama e, konservatuvara girdiğim ilk gün böyle bir konuşma yapıldığında gerçekten e, kafamda acayip bir boşluk oluştu bu bu söylenenleri düşünmeye ihtiyacım oldu. Ağır geldi bu söylenenler belki de. Ee, ve hani bu Levinas tarafından e, önerilen bu kavramın şöyle bir bağlamda tartışabileceğini düşünüyorum. Türkiye'deki akademik sanat ortamında birey, bireysellik vurgusuna karşı konulan kolektivite karşılığına inanmıyorum. İkisinden birine savunculuğunu yapmak da istemiyorum. Ama e, heteronomist subjectivity ya da heteronom öznerlik kavramında şöyle bir şey var. E, kendi öznerliğini oluştururken kendini farklı öznelere, çevrelere ve çerçevelere açmak, farklı deneyimlere açmak, öznerliği homojen ve otonom yani otonomik bir şey olarak almadan kendini bozmak, yıkmak, yaptıklarını sıkı sıkı savunmak, sonra onlardan vazgeçebilmek. Kendi varoluşunda ötekinin değerinin, birdekinin birindek, değerinin farkında olmak. Böylesi bir sanatçı profili benim için tercih olan profil, farkında olan, yeniye açık olan, kendini izole eden değil gözlemlemeye, gözleme açık olan, orada ve o an bulunan, Müdahil olan, değiştirdiği şeylerin kendisini de değiştirdiğini farkında olan. Yani ben yaptım oldu, ben yaparım gider gibi bir şey değil. Ben yapıyorum ve onun geri dönüşü ne bana? Hani bunu tartabilmek ve bunun sürekli farkında olabilmek de benim için oldukça önemli. Ve hani bedeniyle uğraşan insanlar, bedeni üzerinden üreten, deneyimleyen insanlar, insanlar olarak bedenlerimiz kültürel bir tekst olarak ne diyorlar? Kültür, e, bedenlerimiz sosyo-politik mekanlarda nasıl var oluyorlar? Bunlara, Bunların farkında mıyız? Bunları tartışıyor muyuz kendi aramızda? Bedenlerimiz e, sosyopolitik uygulamalarla nasıl yeniden şekillendiriliyor? Neleri yapmaya zorlanılıyor? Nerelerde görünmez kılınıyor? Ve hani bedenleriyle üreten insanlar olarak, bu deneyimde derinleşen insanlar olarak sosyopolitik fa performanslarımızın farkında mıyız? Bizim bedenlerimiz artistik bir tekst olarak ne diyor, kültürel bir tekst olarak ne diyor, sosyopolitik bir tekst olarak, ekonomik bir tekst olarak ne diyor? Bunları düşünmenin önemli olduğunu düşünüyorum kendimce. Çok teşekkür ederim. Özel sayı ekibine de çok çok teşekkür ederim. Son bir şey söylemek istiyorum. Benim e, kendimi inşa etmemde çok çok e, önemli bir insan var. Pınar Selek. E, şu an yani ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmış durumda ve hukuki süreci devam ediyor. Ya herkesi e, bu konuda takip etmeye bir şeyler söylemeye, düşünmeye davet etmek istiyorum. Çok naçizane bir şekilde. Özellikle Maskeler, Süvarlar ve Gacılar kitabı benim için boşucu kitaplarımdandı. Kendi açılmama vesile olan bütün hani beni yıkan bir kitaptı. Sonradan da var etti. O yüzden hani burada da çok küçük anmak isterim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi Damla, Ekin, Tokil'in moderasyonunda koreografik oyunları oynayacağız. Ben ekibi buraya davet ediyorum aslında. <gülüyor> Koreografik oyunlar, e, Laurent Pichot ve e, Remy Etier'in e, daha önce buraya gelip bizlere de önerdiği bir oyun. Şu anda tınlamamaya çalışıyorum, evet tınlamıyorum artık. E, burada e, koreografik oyunların bir parçası olan kör edebi teşhis oyununu hızlıca kendi aramızda oynayacağız. Birazcık kurallarından bahsetmek lazım. E, elimde e, Özlem Alkış'ın önerdiği kısa bir e, metin var, bir koreograf, bir dansçı olabilir, e, dans camiasından birinin ürettiği bir yazı. E, bu metnin kimin tarafından üretildiğini hiçbirimiz bilmiyoruz e, ve bu metni okuyup e, hep beraber bunu yazanın kim olduğunu tahmin etmeye çalışacağız. Şimdi ben e, oyunculara metin dağıtıyorum Berna'ya. Gizem'e, Defne'ye ve burada eksik olan artık gelen Hande'ye. Ee, bir de Eylül'ü arıyorum metni paylaşmak için. Ee, sizinle de paylaşalım Metni. O sırada da oyuncular bakıp kendilerine fırsat yaratsınlar. Dans bastırılamayan birçok insan deneyiminden biridir. Dans etmek her zaman bütün insanlar ve ırklar arasında var olmuştur. Dans, konuşma, felsefe, resim veya müzik gibi insana ait bir ifade şeklidir. Müzik gibi dans da konuşma barındırmamasına rağmen tüm insanların anladığı bir dildir. Elbette dans da müzik kadar gündelik bir ifadedir biraz. İçsel bir dürtü sebebiyle dans etmeye başlayan kişi, her ne kadar bu değişimin farkında olmasa da, Sevinç ya da coşku hissiyle normal adımlarını dans adımlarına dönüştürür. Kısacık metnimiz buydu. Şimdi ben herkese e, ilk izlenimlerini soracağım bu metinle ilgili. Hani bir, bir cümle, birkaç kelime ilk ne düşündürdü bu metin size? Gizem. Benim için e, dansın evrenselliğini vurgulayarak dansın e, sanatlar arasında meşru bir yerini ispatlamaya çalışan ya da bunu savunmaya çalışan biri. Bekme. Benim ilk aklıma şey geldi. E, bale ya da modern teknik e, modern dans e, kırılma dönemlerine ait bir metin gibi. Yani dansın ee, bütün insanlar ve yükler arasında, yani herkesle herkes olduğu ve e, herkes tarafından yapılabilir bir edim olduğuna dair bir, bir ipucu var. Bunu söyleyen kişi de bu kırılma döneminde bunu yazmış olabilir diye düşündüm. Berna senin ilk izlenimin ne? Yani tarihsel olarak benzer bir şey ben de düşündüm. Böyle 20. yüzyıl başları falan gibi bir hissiyat bıraktı bende. Bu ifade şeklidir e, kritik bir şey herhalde diye düşünüyorum. Yani daha insanı zaten tırnak içinde özünde olan bir ifade şeklidir şeyi. Hmm. Kritik gibi geliyor. Hani? ben de aslında böyle bir evrensellik aynen onun düşmüştüm. Yani dansı da aynen müzik gibi biraz daha içgüdüsel bir noktaya yerleştirilmiş buradan konuşmuş. Belki de gerçekten hani sanat kurumları ve yani o virtüözite karşı bir yerden konuşan biri olabilir gerçekten de. Peki Gizem sen dönemi ve zamanı hakkında ne düşünüyorsun? Herkes aslında ona yönelik bir şeyler söyletiyor. 20. Söyledi. yüzyıl başları diyorum. Yani sevinç, coşku hisleri, normal adımların dans adımlarına düşmesi ya da içsel bir dürtü gibi şeyler. Hani modern dansın ikinci kuşağında çok fazla işte neyse isim vermeyeyim. Daha bir oraya isim gelmiyoruz evet. <gülüyor> Söylemsel olarak daha 20. yüzyıl başları modern dansın ikinci kuşağı gibi falan. Hande senin daha böyle farklı bir dönemsel önerin var mı? Yani ben de aslında 20. yüzyılın başları diye düşünmüştüm ama daha da bunu spek spesifleştiremedim açıkçası. Peki e, şey merak ediyorum, metin sizce çeviri mi yoksa... Türkçe yazılmış bir metin mi? Aslında 20. yüzyılın başları diyerek buna biraz herkes cevap <gülüyor> vermiş oldu ama. <gülüyor> ama bir yandan 20. yüzyılın başı diyoruz da bu düşünce hala geçerliliğini koruyan bir şey olduğu için aslında daha sonra da yazılmış veya da tekrarlanmış bir söylem de olabilir. Yani evet mesela bunu bir çeviri diye kabul etmeyip Türkçe yazılmış bir metin olduğunu düşünürsek acaba değişir mi görüşlerimiz? Ya benim için ırk kelimesi mesela ırk son 20 yıldır çok kullanılmayan bir kelime. Yani çeviriyse ve çevirinin nasıl yapıldığına da bağlı olarak ırk kelimesi hmm. hani daha çok e, ulus devletin falan ya da etnisitenin daha dilimize girdiği bir yerde ırk hani daha baş yani 20. yüzyıl başı ama ortaları da olabilir ama son dönem ya postmodern dönemde çok fazla e, söylem olarak kullanılmayan ya da tercih edilmeyen kelimeler arasında diye düşünüyorum. Tabii istisnalar olabilir şu an hani eee evet. Stormik yapmak açısından hani yani o dikkatimi çekti. Lanetlenmiş bir tabir olduğu için belki de doğrudur yani özellikle ilk 20. yüzyılın ikinci yarısından sonrasında bunu pek kullan kullanılmadığını ben de düşünüyorum. Ben nedense Türk biri yazmıştır. Ya yani Bir kere belki de çok yazan bir kültür olmadığımız toplum olmadığımız için ama sanki e, tercümedir diye düşündüm. Direkt nedenini açıklayamayacağım şimdi ama. Ben e, tercüme şeyinden farklı olarak şunu düşünüyorum. Şu içsel dürtü hikayesi bu 20. yüzyıl başları şeyine tabii bir referans veriyor. Fakat bu gündelik bir ifadedir kullanımı. Biraz daha geç tarihlerde çıkmış bir şey olduğu için. Yani ben açıkçası şunu düşünüyorum, herhangi bir Türk de bunu yazmış olabilir. Yani bu, şimdi biz bir kavramsal bilgiden hareketle şey yapıyoruz ya, herkes böyle işte bu şey hakimdir vesaire. Doğru. Bugün üreten herhangi bir, e, Türkiye'li diyeyim, Türk de miyim karograf da bunu yazmış olabilir. Ama ben genel olarak evet, bir çevir var diye düşündüm. 20. yüzyıl başı ilk bu işsel dürtlerden ama gündelik ifade belki biraz daha yakın bir tarihe işaret ediyor olabilir. Peki o zaman bir yandan bu e, gündelik normal hareket, dans hareketi ayrımı üzerine düşünürken bir yandan da ilk önerilerinizi de oluşturmaya başlayabilir misiniz mesela? Hmm. Yani hani bir, bir tur daha e, konuşalım. Ondan sonra da önerilerinizi alalım. Öneriler, i̇sim i̇sim, de, isim de, önerileri, isim ya, evet. Ben hani çok e, ana akım bir şey söyleyeceğim ama bu iş içsel dürtü, sevinç, coşku, normal adımların, dans adımları, İzodora'dan... <gülüyor> <aynı şeydi>. Yani <gülüyor> hatta böyle hareketleri aklıma geliyor falan, tamamen o... Belki de aynı <gülüyor> şartlar... <gülüyor> <gelen, gülüyor> <şartım. gülüyor> yani ben, aklımıza ben, Benim de aklıma aynı isim geldi, pek tabii ki bu içsel dürtü mezundan ama hmm. bir yandan da onun dili değil yani bu. Öyle olduğunu da düşünüyorum çünkü yani bir yandan hani bu gündelik hayatın içinde veya da danslı sanata... Değil de insanla mal etme durumu hani var ama bir yandan Isadora Duncan'ın yaptığı şeyi kesinlikle bir sanat olarak görüyordu ve onu hatta hegeliyen bir şekilde yüksek bir sanat olarak da sunuyordu. <gülüyor> hani Bir yandan da bu üçsel dürtü onu uyandırsa da onun dili değil yani. Sence kim olabilir peki? İşte onu bilmiyorumdur düşüneceğiz. <gülüyor> tamam hemen geleceğiz o zaman. Berna'nın bir önerisi var mı? Ya ben Isadora Duncan'ı düşünmekle birlikte... Ee, Aynı şekilde gizem söylediği gibi ikinci kuşağa da bir şey olabilir, Martha Graham gibi bir, o kuşaktan bir isim olabilir diye düşünüyorum. Hmm. Martha Graham gibi mi alalım o gibi zaman? Gibi demeyeyim o değil mi? Tamam, Martha Evet mesela Graham. ırk Martha Graham'ın kullandığı bir şey, evet. evet gerçekten olabilir. kıl olacağını düşünmüyorum ben. Hani e, ilk akla gelen bir şey olacağını düşünmüyorum ama hani şimdi nasıl düşündüğümüzü hani... Açıklamak için ama Marta Graham'in ıı, ırkla ilgili yani ırkı kullandığı ve bunu spesifik ettiği konuşmaları var olabilir. O Defne olabilir. peki senin bir böyle net net bir? Net ben ilk aynen çok gizemli örtüşüyor yani gözümün önüne imaj geldiği için izodaran hangin <gülüyor> <gülüyor> dedim ee, gizemin gene ta, ıı, takip ederek Marta Graham de mantıklı ama şu anda spesifik olarak hani şudur diyebildiğim isim bunların haricinde gelmiyor. Hangisini? Marta Graham daha mantıklı. Martha Graham. Hande? Yani, bur e, e, Graham emin değilim aslında ama yani müziğe daha böyle biraz daha daha mistifiye bir yerden mistik bir yerden yaklaşan biri olduğunu düşünüyorum. O yüzden mesela birinci kuşak içerisinden e, Sandoni diyoruz, nasıl okuyoruz olayı? Sandoni olabilir mesela Hı. yine birinci kuşak ben içerisinden okuyayım. belki. Peki o zaman ee, Özlem ben... bize üç tane isim önerecek. Ee, ya bir Özlemin yandan da önerileri müzisyen, müzisyenle çalışan biri de olmalı. Mesela Graham deyince o bir soru işareti oluyor. Çünkü sanki bir müzik, yani müzikle bir şey var, compare eden bir durum var. ya da sanki hani müzikle ilgili sorulmuş ya da sanki hani bir müzisyenin yanında sorulmuş bir soru gibi de bir durum var. Hani müzikle çok ciddi bir kıyaslama var. Mesela o yüzden Graham şeyi bende biraz hani yumuşuyor. Ya yani gidiyor daha doğrusu. Hani o seçenek gidiyor. Yani Dunk'ın seçeneği de gidiyor ve daha böyle daha sonraki bir döneme işaret eden bir şeye doğru da gidiyor bir anda. Ama bakalım. Seçenekler geliyor Seçenekler geliyor. Tamam. Ee, seçenekler özlemden gelen olası seçenekler. E, i̇lk akla gelenler tabii ki listede olabilir. <gülüyor> e, Isadora Duncan, <gülüyor> Martha Graham, <gülüyor> Mary Wigman. Baya yaklaşmışız dönem olarak yalnız. Wow. <gülüyor> Şimdi bu üç öner, öneriden sonra hmm. e, tekrar bu sefer net kararınızı ve bu kararınızın neden olduğunu açıklayan bir cümleyle hızlıca Herkes tek bir şey mi söylüyor, tartışıyor muyuz da? Ee, tek, kısa kısa. tek bir öneri, kısaca da tartışma belki. Hı, e ben mesela Mary Wigman'ı direkt çıkartıyorum. <gülüyor> Müzikle karşılaştırmadan ötürü belki ya da daha farklı ıı, arketipler mi denir onlara? Yani da, daha farklı imajlar üzerine bir şey okumayı beklerdim ondan. Ee, o yüzden hani ilk başta başladığımız iki arasında seçim yapmak durumunda kalacağız şimdi diye düşünüyorum. Hangisi senin seçim? Neden? <gülüyor> Benim seçimim. Ee, sanki daha yani İlk tercih Marta Graham diyesim geliyor ama bir yandan da bu sanki çok foundational bir dönem yani çok temel bir, bir noktada bir ayrım ve bir savunu gibi Izodora Duncan'dan yana kullanmak istedim ben hakkımı neden bilmiyorum. Neden bilmiyorum, bilmiyorum tamam. yani <gülüyor> şu anda dürtüsel gidiyorum. <gülüyor> o zaman Gizem. Ya ben tamamen shift yaptım ve Mary Whitman diyorum. <gülüyor> ee, çünkü onun bu ölüm yaşam, sevinç, üzüntü falan gibi böyle ayrımlar üzerinden çalıştığını biliyorum ve müzikle ilgili dediği bir şeyler olduğunu hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Hani ırkla olan kısımları falan ya Duncan bence kesinlikle e, değilmiş gibi geliyor şu an. Ya Wigman diyorum ben. Tamamen başka bir şeye kaydım. Hande? Ben Mary Vigman olmadığını düşünüyorum. Eee yani Meriwigg'in sanki dansıl daha başka bir yerden tanınıyor yani belki de gerçekten daha başka bir imgeyle yaklaşıyor ve e, bunca e, insansılaştırdığını düşünmüyorum dansıl belki e, belki de işte Gizem'in dediği o ırk şeyi beni birazcık cezbetti ben de Graham demek istiyorum e, evet. neden neden hem ya hem bu ırk söylemi birazcık beni şey ona daha yaklaştırdı Dancığın bazı ırkçı tanımlarını da bildiğim için onun bazı ırklara da bu kadar güzel yaklaşabileceğini düşünemedim bir an hmm. için özellikle ırkçılığıyla biliniyor çünkü o yüzden Graham demek istiyorum Berna senin önerin ben Wigman olmayacağını düşünüyorum çünkü o olsaydı bu içsel dürtünün ifadesi hikayesi daha ön plana çıkardı gibi düşünüyorum. Ama bir yandan bu ırk meselesi biraz kafa karıştırıcı. Isadora Dankını eledim. E, Martha Graham ve Mary Wigman arasında bir tercih yapacaksam, ırk her ne kadar Mary Wigman'ı biraz daha şey yapsa da Martha Graham diyorum. Çünkü bu sevinç ya da dur, e, yani bir dans, normal adım ve dans ayrımı yapması ve bunun bir duygu ifadesi, özellikle sevinç ya da coşku, gibi duyguların ifadesiyle şey yapması bana biraz daha böyle bir Marta Graham şeyi hatırlatıyor gibi. Geldi. E, i̇ki Graham, bir Wigman, Eylül <gülüyor> sen de son anda e, Özlem'den bir cevabı alana kadar bir tahminde bulmak ister misin? <gülüyor> ben Özlem'den gelecek cevabı e, sorumluluğunu üstlendim. Ya aslında ben değiştirebilir miyim? <gülüyor> her oyunda da bu kesinlikle olmak <gülüyor> zorunda. <gülüyor> Değiştebilir Kesin <gülüyor> son anda yani. Biri <gülüyor> ya, değiştirebilir miyim? Ya Wigman da diyebilmek istedim ya. Niye diyeceğim çünkü yani <gülüyor> şimdi Wigman dönemini düşünüyorum, Nazi Almanyası'nı düşünüyorum, ırk tanımını düşünüyorum. Bir yandan da bu ifade ve hani dışa vurum mevzunu bir arada düşündüğüm zaman ben de Wigman dedim ya, bir an vazgeçtim. Ama çok tricky, yani her zaman gibi çok tricky bir şey <gülüyor> olacağım. Ben de Wigman'a <gülüyor> kaçacağım şimdi. <gülüyor> Yani dürtüsellik, evet. ilginç ya dışı, bastırılamayanlık falan bayağı böyle aslında bir, e, orada bir şeyler gönderiyor. Bakalım Özlem ne diyor? Kimin, kimin evet. yazdığı bir metinmiş? Özlem. Imiş? Bekliyoruz. <gülüyor> özleme, sesleniyorum. Özleme, sesleniyorum. Ee, özlem'e sesleniyoruz. Bize cevap vermesini bekliyoruz. Ee, bakalım hangisini söyleyecek? Özlem niye gelmedi bugün? Şöyle. Ha pardon, ay çok <gülüyor> 1933'te yazılan yes. e, Mary The Ph Philosophy of Modern Dance kitabından <gülüyor> e, ve Mary Wigman. <gülüyor> ben <bize>, güzel. <gülüyor> bence Hande'ye de yorum <gülüyor> puan verebiliriz yani. <gülüyor> Dönek olabilir mi? Doğal yolu buldum. Dönek olabilir mi? <gülüyor> yani. O zaman e, şimdilik bu kadar bu oyun. Çok teşekkürler. Teşekkür Biz de teşekkür, teşekkür ediyoruz herkese. Evet. E, hızlı bir yarış oldu koreografik oyunlarda. Zamanımızı da aslında fazlasıyla uh, aştık ama yine de uh, ufak son birkaç parçamız kaldı. Uh, şimdi Dilek ve uh, Steven, dans ve olarak mı buradasınız? Evet, dans ve olarak buradalar. Uh, ve ufak bir parça daha uh, sunacaklar. Bu sefer canlı olacak uh, performans. <gülüyor> Ardından burada olamayan ama bize e, büyük bir sevecenlikle kaydını gönderen Aslı Bostancı'nın ufak bir parça dinleyeceğiz ve sonra da sınırım yayını kapatmaya çalışacağım. E, sizi bunca uyaladıktan sonra Steven'i ve Dillene'nin hazır olmasını bekliyorum. Bence artık mikrofon başına geçseler iyi olur, okey. <gülüyor> Geçti. Geçti. Geçti. Geçtik Hımm Hımm hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. <güler> Oh, my God. Dansiyat Masiyonu'na çok teşekkürler, bu sefer canlı olarak sergiledikleri performansları için. Şimdi sırada son etkinlik diye bir son program olarak Aslı Bostancı'dan Singing Stories on Speaking Mountain performansından Yellow Girl adlı parçayı sizlerle baş başa bırakacağız. Akustik Gitar Ferit Reha Manav. Ve 27 Şubat'ta Kumbarı Celi'de de performans olacak. İyi dinleyiciler. <Gülüyor> up Kozmos adlı e, projesiyle üretim yapan ve dansçılar için müzik yapmakta olan Başak Günaka açılıştaki Red Big Glass adlı parçası ve şu an çalmakta olan Tuğçe Tuna'nın Deplasman gösterisi için yazılmış yerleşik bilinç parçasını radyomuza teslim ettiği için teşekkür ediyoruz. Şu anda dek, pek çok dansçıya filmlerinde yer veren yönetmen ve müzisyen Volkan Ergen yayın boyunca e, Nilo Galego ile beraber seyir stüdy stüdyomuzu canlı ses duvarları inşa etti. Ona da çok teşekkürler. Seçil Demircan ardından e, kendi sanatsal gelişimini anlattığı ve kurumları da irdelediği bir konuşma ile bizimle birlikte oldu. Ardından Erdem Gündüz'le birlikte Türkiye'de sanat konseyi var mı sorusu etrafında e, yaptığı tezini ve e, per, henüz sahnelemin bir bulamadığı performans işini konuştuk beraber. Hemen arkasından Dilek ve Steven Sean e, beraber yaptıkları bir gösterinin kayıtlarını çaldılar ve aynı zamanda... E, Az önce dinlemiş olduğunuz canlı performansı da sergilediler. Sonrasında Berna Kurt bize hem Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğundan hem de Türkiye'de halk taslarını sahneleme politikaları üzerine yazdı. Tezden söz etti. Defne Erdur dualar arasında yaptığım Hiçbir Şey adlı performans çalışmasını Açık Mikrofon Radyosu'na uyarladı. Korhan Erhal 2006 yılında yayınladığı inşaat yapı Endüstriyel Seslerden yola çıkarak elektroakustik Yapılar oluşturmaya hedefleyen albümü Constructures albümünden Constructures 2 Dat of Komarov adlı parçasıyla yayınımıza Almanya'dan katılmış oldu. Ardından İlyas Odman'la beraber düetler hakkında konuştuk. düetler üzerine konuştuk. Kendi düetlerini de işin içine katarak. Ee, onun arkasından Erol Babaoğlu, Play for Istanbul 4 için yaptığı bir parçayı bizimle beraber paylaşıp İstanbul'un bütün seslerini stüdyomuza dahil etti. Onun arkasından Ekim Öztürk'le beraber Aranca Martinez, Kralıç. E, Fransız Kültür Merkezi'nin dans ve gösteri sanatlarına yönelik vizyonunu konuştu Mustafa Kaplan Güneydoğu ve Doğu Anadolu'ya yaptığı bir geziden bize SMS mesajlarını paylaştı gayet mahrem savunabilecek bir şeyi stüdyomuza taşıdı Onun ardından Gizem Aksu'yu dinledik. Gizem Aksu'nun akışkan kimlikler e, ve queer benlik varoluş üzerine e, bir manifesto e, sayılabilecek e, konuşması bizimle beraberdi. Ve sonra hep beraber koreografik oyunları oynadık. Damla Ekin Tokel'in e, moderatörlüğünde. Oyunumuza katılan Hande Topaloğlu'na da buradan çok teşekkür ederiz ve tabii ki Defne Ardur, Bektik, Gizem Aksu ve Berna Kurtada. Eee ve Aslı Bostancı az önce sözünü ettiğim e, şarkısıyla Yellow Girl parçasıyla bizimle birlikte oldu. Kapatırken ben bu etkinliğin düzenlenmesi sırasında bize büyük bir özveriyle yardım eden Fransız Kültür Merkezi teknik ekibi Alen Bey, Aydın Bey ve Süleyman Bey'e çok teşekkür etmek isterim. Merkezin kültür sorumlusu Ekim Öztürk ve direktörü Bereniz Gülman açık mikrofonda dahil olmak üzere pek çok özel sayı e, etkinliğine destek oldular ve kendilerine minyette e, Le Café yöneticisi Ben Gül Çabuk da radyomuzu yersiz yoksuz bırakmadı ve bütün taşkınlıklarımızı süreyi aşmanıza e, göz yumdu. Ona da ne kadar teşekkür etsek az. Etkinliği duymamıza yardımcı olan Miran Tomasyan, Duygu Güngör, İlksen Mavi Tuna ve Tum Açık Radyo ekibine de e, bu çaylak stüdyodan selam etmek isteriz. Özel sayının başından bir etkinliklerin gerçekleştirmesine katkıda bulunan Fransız Kültür Merkezi, Göte İnstitüt, Avusturya Kültür Ofisi, Kadir Has Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi ve Etçepar Rebaz Enstitüsüne çok teşekkür ederiz. Special Projesi'nin yürütücü partneriyle Laboratuvar Doverviliyer'in başta Alice Jocho olmak üzere tüm çalışanları bu projenin İstanbul Ayağı'nın sağlıkla ilerlemesine yardımcı oldular. Onlara da çok teşekkürler. Özel Sayı İstanbul baskısının tüm sorumluluğunu taşıyan proje koordinatörü ve bu etkinliğinde küratörü olan tek sevgili arkadaşım Özlem Alkaş'a ben bizzat teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ ol Özlem iyi ki varsın. Ve elbette unutmadan şu ana dek Özel Sayı'nın bütün etkinliklerine, atölyelerine katılan, onları takip eden herkese, dansçılara, tiyatroculara, öğrencilere, koreograflara ve e, müzisyenlere elbette. ve ee, daha sayamadığım birçok sıfatı sahip insana çok teşekkürler. Ee, umarız bu projeyi sürdürebiliriz ve terminoloji çalışmasında e, nihayetini erdirebiliriz. Ee, son olarak bendeniz Eylül Fidan Akıncı'nın sunumuyla Açık Mikrofon İstanbul'u dinlediniz. Hareketle kalın. aquí estamos Nilo pues a todos los que nos habéis escuchado eh, muchas gracias y Emisiones Cacatúa se despide nos despedimos desde Estambul y muchísimas gracias también a Rubén que ha estado, no sé si en Barcelona o en Marbella pero ha estado con nosotros ayudándonos desde la conexión a internet muchísimas gracias a Funda A Funda su... Fuldan da, Y por supuesto a Ilul Que ha llevado el programa maravillosamente Y a Eche Que nos ha ayudado también a, a, Con la logística aquí en el Instituto Francés Y como se dice aquí Pues se dice Jarequet eh, le calen Jarequet le calen. Adiós